Şikeste. Matter what Gün 29 Temmuz Cuma Yıl 2016 Ay 7 Gün 211 Hızır 85 1437 Hicri Şevval 25 1432 Rumi Temmuz 16 Yaprak aşısı sonu Günün sözü İnsanın en büyüğü en yüksek yerdeyken alçak gönüllü olan, kudret sahibiyken bağışlayan ve güçlü olduğunda adaletle davranandır. Hazreti Ali Günün tarihi 102 yıl önce bugün 29 Temmuz 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın ilk ateşi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun nehir filosunun Belgrad'ı bombardıman etmesiyle başlamıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba herkes, Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madre Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış parçası olarak John Baez'den Brothers in Arms silah kardeşliği anlamına gelen bir dramatik acıklı bir şarkı çaldık. Kardeşler, kardeş kavgasının nasıl olabileceğine ilişkin lyrik ve dramatik sözleri vardı. Bunu neden çaldığımızıysa şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabına bakarak öğrenmeye çalışalım. Aynalar. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Salya Yüncelik Akdeniz, 1938 sonbaharı. Ramon Franco'nun uçağı havada infilak eder. 1926 yılında Plus Ultra adındaki bir uçakla Huelva'dan havalanıp okyanusu aşmış ve Buenos Aires'e inmiştir. Bütün dünya onun kahramanlığını alkışlarken o bu başarıyı alem gecelerinde kafayı çekerek, Marseillet söyleyerek ve krallarla papalara küfrederek kutlamıştır. Aradan fazla bir zaman geçmeden... Bir sarhoşluk anında uçağını Madrid Kraliyet Sarayı'na yönlendirmiş ama bombaları bırakmaktan son anda vazgeçmiştir. Çünkü bahçede oynayan çocukları görmüştür. Defalarca batıp çıkmıştır Ramon. Cumhuriyetçi bayrağını taşımış, anarşist bir ayaklanmada yer almış, Katalan milliyetçileri tarafından milletvekili seçilmiş ve bir kadın... İki eşli olduğu gerekçesiyle onu ihbar etmiştir. Oysa gerçekte üç eşli bir yaşam sürmekteydir. Ancak kardeşi Francisco hükümet darbesi yapıp iç savaşı tetikleyince Ramon Franco'nun ailevi damarı kabarmış ve Haç-Kılıç ittifakının saflarına geçmiştir. İki yıl savaştıktan sonra uçağının parçaları Akdeniz'in sularında kaybolur. O sırada bomba yüklü olarak Barcelona'ya doğru yol almaktadır. Niyeti, bir zamanlar arkadaşı olanları ve kendisinin eskilerde kalan çılgın, yakışıklı halini öldürmekti. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Tarihte bugün 1832'de bugün İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu Osmanlı ordusunu yenilgiye uğratmış. 1959'da bugün Vatan Gazetesi sahibi ve başyazarı Ahmet Emin Yalman... Pulyam davası diye adlandırılan bir davadan bir yıl üç ay hapis cezası almış. Efendim bu olayı da ben yeni öğrendim. Hasan Pulur'un 2011 yılında yayınlanan bir köşe yazısında biraz daha detaylı ...olayın nasıl bir şekilde gerçekleştiğini, bu davanın sürecini. Çok kısaca ondan da bahsedeyim. O da Hıfsı Topuz'dan referans alarak vermiş bu olayı. 1959 ve 60 yılların en önemli olaylarından bir tanesiymiş aslında bu Pulyam davaları. Amerika'nın ünlü gazetecilerinden Eugene Pulyam... ...1958 yılının ortalarında Türkiye'ye gelmiş... ...Başbakanla görüşmeye çalışmış o zamanlar Menderes'le... ...fakat Menderes'in çok işleri olduğu için görüşememiş... ...sonra son, tam gidecekken bu kişi dargın bir şekilde gidecekken... ...kendisini İzmir'e çağırmış... buradayken de e, İzmir'deki şeyde e, gemide konuşmak istemiş... ...Ege Vapuru'nda... ...o zaman da konuşamamış gene yoğunluğundan ötürü... ...Emin Yalman çıkacak gerginliği önlemek için elinden geleni yaptı diye yazıyor... E, ...Hıfz Topuz'undan verilen referansla... Ama e, Pülyem küskün ayrılmış ve Türkiye'den Amerika'ya e, gittiğinde e, yazılar yazmaya başlamış. Bu yazılardan birinin başlığı da 12'ye çeyrek varmış. Pülyem Türkiye'deki tehlike, tehlikeli gidişatın üzerinde duruyormuş. Bu yazısında Menderes için hiç övünülecek biri değildi. Bütün gidişatın üzerinde duruyordu. E, bütün gidişatın üzerinde kendi hakimiyeti vardı diye konuşmuş. Bu, sonra bu yazıları Dünya Ulus Vatan ve Kervan gazeteleri çevirerek yayınlamışlar. Ardından kıyamet kopmuş tabi. Başbakan bu yazıyı yazan gazeteler hakkında kovuşturma yapılması için savcılara izin vermiş. Davalar açılmış. Menderes Dünya Gazetesi'ne iyi ilişkileri sonucu bu gazete hakkında şikayetini geri almış ama öteki gazeteler yargılanmış. Ve böyle bir o skandal patlak vermiş. Evet. Baş yazar ve gazetenin sahibi Ahmet Emin Yalman da bir yıl üç ay hapis cezası almış. 1965'te bugün Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon olmuş. Tebrikler. 1960 yılında bugünse Havadis Gazetesi Sıkı Yönetim tarafından tahrikçi, yani bu da bir başka darbe, 1960-27 Mayıs darbesi şartları, Sıkı Yönetim tarafından tahrikçi ve ayrılıkçı yayın yaptığı iddiasıyla 10 gün süreyle kapatılmış. Gazetelerin durumuyla ilgili tarihte bugün çok var. Bugünün neler olduğuna da kısaca bakalım, bir göz gezdirelim. Ondan sonra da ana konuya Türkiye'deki özgürlüklerin askıya alınması konusuna geçeriz. Önemli gelişmeler var, çok önemli gelişmeler. Ama ondan önce dünya için fevkalade önem taşıyan küresel iklim olayına, değişikliği olayına birazcık bakalım. Dünyanın en büyük 47 sera gazı salımı yapan şirketler 45 gün içinde şimdiye kadar hiç olmamış bir şey Filipinler'de bir şeye açılan bir davada hesap vermek durumundalar ve Filipinler'de İnsan Hakları Komisyonu Dilekçe Kuruluşu diye birisi bir grup hükümete bağlı bir grup bütün karbon majörlerine 60 sayfalık bir mektup gönderip onları insanların temel haklarını yaşama, beslenme, su, sağlık ve yeterli barınma haklarını ihlal ettiği için ve kendi egemenlik haklarını, kendi hayatlarını belirleme hakkını ihlal ettiği için dava açıyorlar. Tabii bir hukuki bağlılığı yok ama çok ilk defa tarihte emsali olmayan bir şey hepsi 9, 90 şirket zaten 200 yıldan beri yapılan salımlardan dünyanın bu hale gelmesinden sorumlu olan 90 şirket var %2'si onlardan soruluyor salımların cevaplar alındıktan sonra Greenpeace Filipinler Greenpeace komisyonu demiş ki Ekim 2016'da başlayacak duruşmalar dava demiş Sağlayıcı bir durumu yok ama evet. önemli bir şey, emsal. Karbon emisyonu durumlarıyla devam edeceksiniz. Buyurun ama bende ufak bir rekor haberi var, onu da vermek istiyorum bu vesileyle. Yok, tabii, söylüyor. Birleşmiş Milletler, Orta Doğu'daki sıcak hava dalgası sonucu kuvvetli hava sıcaklığını rekor kurarak 54 derece olarak kayıtlara geçtiğini söylemiş. Dünya Meteoroloji Örgütü bunun Asya hatta Doğu yarımküre için şimdiye kadar belirlenen en yüksek sıcaklık değeri olup olmadığını araştırıyormuş. Araştırmacılar göndermişler kuvveti. E, 54 derecelik hava sıcaklığının rekor olup olmadığını araştıracaklarmış. Evet. Yani sadece birkaç bir saat Irak'ta yere bırakılan tavada yumurtanın pişirdiğinin videosu da var zaten orada da 49,5 dereceydi bıraktaki durum. Ortadoğu'da ve Kuzey Afrika'da uyarılarda bulunuluyor. Bu sağlık sorunlarıyla alakalı durumlar ortaya çıkabilir diye. En fazla etkilenenler de tabii ki mülteciler oluyormuş. Evet, yeryüzünün en sıcak yılının en sıcak ayını geride bıraktık. Diğer ay 14. ay oluyor. Ve bu da şimdiden daha ilk 6 ay içinde yeryüzünün en sıcak yılı gelmiş geçmiş kayıtlarda ki olduğu belli oldu öte yandan da Norveç çok sevilen İskandinav ülkesi insan haklarına saygılı ve diğer bütün her bakımdan medeni olan Arktik bölgede petrol aramaya tekrar başlayacakmış lisansları ruhsatları dağıtmış Barents denizinde maşallah statoil dev şirket petrol şirketine iki ...hisse verilmiş, hak hissesi... ...diğer üçüncü hisse... Norske diye bir Norveçli gruba... ...ve Rusya'nın... Lukoilla birlikte yapacaklarmış... ...zaten Hı. sınır bölgesinde arıyorlar... ...ve büyük değer kazandığını... Ilk yıl, ...20 yıldan beri ilk defa... ...değerini anladık... ...şimdi tekrar başlıyoruz demişler... ...Petrol ve Enerji Bakanı... E, ...Tordlin söylemiş... ...son derece önemli bir haber aslında... ...Ajans France Presse... ...Paris'te olan bütün anlaşmaların... ...yani yapılan bütün taahhütlerin... ...aksi anlamına geliyor bu... Ee, ...ve... E, ...hem e, Deep Water Horizon gibi... ...bir tehlike olabilir... ...ve bütün oradaki... ...bakir alan bitebilir... ...ondan korkuluyor... ...hem de çok daha önemlisi... Eğer Paris'te 1,5 derece yani 2 derecenin iyice altında bir yerde tutmak taahhüdünde bulunuyorsak sıcaklığı bunu yapamayız diyorlar. Diğer Hı. lisanslarda İsveç'in Lundin şirketi Amerika Birleşik Devletleri'nin meşhur Chevron ve ConocoPhillips. Bir de Britanya'nın Centrica şirketleri de unutulmamış. Onlara da ruhsat verilmiş. Benim anlamadığım şey şu. Şimdi bunu değerli olduğunu nasıl anlayabiliyorlar ki? Yani dünya üzerindeki petrol piyasasına baktığınız zaman örnekler şunlar. Shell geçtiğimiz seneye şeyler açıklandı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün petrol şirketlerinin karlarının azalmasına sebep olduğu açıklandı. Shell, BP ve Total'in ikinci çeyrek karları geçen yıla aynı döneminde karşılaştırıldığı zaman yüzde yetmiş beşlere kadar düşüş Gösteriyor. Yine de çok yüksek ama. Evet Royal Dutch Shell mesela geçen yıla kıyasla %72 e, karı %72 azalmış. BP'nin %45 azalmış. E, Total'in de yine %30 civarında karı azalmış. Yani petrolden kar etmeye çalışan şirketlerin de zararı, karından zarar ettiğini görebiliyoruz. Karından zarar evet ama çok petrol fiyatlarında tekrar yükselişe geçeceği hesabı var. E, ona, o Peki. beklenti var hissedarlar, bekliyorlar. Bir arada e, Afrika kıtasına da çok bir anlık değinelim. Moritanya'nın başkenti Nuakşot e, felaket bir burada Arap Ligi Arap Birliği zirvesi yapılacak önümüzdeki pazartesi yanılmıyorsam. ...ve uçaklar inip kalkıyor... ...bütün hazırlıklar, yeni yapılanmalar filan... ...fakat şöyle bir sorun varmış... ...Nuakşot batmak üzere... ...deniz seviyesinin... ...bir kısmı tam deniz seviyesinde... ...bir kısmı da deniz seviyesinin altında... ...ve sadece doğal bir... ...kum tepesi... ...koruyor onları... seddi. ...ama o da eriyormuş... ...erozyona uğruyormuş... Hmm. ...tek çare şey diyorlar... Ee, taşıyalım başka yere taşıyalım. Nakledelim olduğu gibi başkenti diyorlar ama onun da ona da parası yokmuş. 800 bin nüfuslu bir şehir önemli değil aslında Afrika'da ve genellikle karalar, kara insanlardan oluştuğu için dünyanın dikkatini çekmiyor. Ama e, daha e, üç 3 yıl önce öylesine yağmur yağmış ki 2000'den fazla insan evsiz kalmış sadece. Şimdi böyle çok büyük bir felaketin eşiğinde ama ne yapalım? böyle bir durum var. Son olarak da Bodrum'da bir orman yangınından bahsedelim. İklimden bahsedilmişken yaklaşık 10 hektarlık orman yanmış. Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödek da yangın kontrol altında alındı demiş. 2 saat süren yangın. Soğutma çalışmaları da başlamış fakat sabotaj var demiş. Kasıtlı olabilir demiş. Yani kimin yaptığı söylenmemiş. Evet e, savaş ve barış haberleri ise Halep'te pazar yerine bir saldırı Amerikan Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları Carablus ilçesinin Handura beldesinde 15 kişi ölmüş arada. Halep'e mi saldırmış Amerika Birleşik Devletleri? Öyle diyor Hı, Anadolu Ajansı Halep'in Carablus ilçesinin Handura beldesinde 15 kişi ölmüş. Daesh'in ya da IŞİD'in İslam Devleti'nin kontrolündeki bir yer. 15 sivil ölmüş. Çok sayıda yaralı var. Büyük hasar varmış. Detaylı bilgi vermemiş kaynaklar. Ayrıca geçen haftada Membiç'in Tuhar ve Ennevace köylerindeki hava saldırılarında 170 sivil hayatını kaybetmişti. Halep'te o kontrolün ordu birliklerine kaydığı haberi de vardı. Yani bu Halep'te tamamen kuşatma altına giren e, muhalifler ve içerdeki e, siviller manasına geliyor. Bu evet. e, Birleşmiş Milletler'den ve Dünya Kamuoyundan bir insani koridor açılmasına dair bir istek vardı. Ee, Rusya bu isteğe karşılayacağını söyledikten iki saat sonra Nusra'nın lideri Cülani e, kendi suratını göstererek e, örgütün dağıldığını ve ilk ayda olan bağlarının da ortadan kalktığını söyleyen bir açıklama yaptı. Nusra cephesi pes edilmiş yani ee, öyle değil. El Ceziri Arapça televizyonundaki görüntülü şeydi evet 82 doğumlu birisiymiş Verilen ilk bilgilerde o. Ve Rusya ve Suriye'den Halep için insani yardım adımı da yapıldı. Bakalım ne olacak diye düşünürken Suriye sınırında da çatışma haberi var. Gaziantep tarafından Karkamış ilçesinde Suriye sınırında görev yapan güvenlik güçlerine terör örgütü IŞİD üyeleri tarafından ateş açılmış. Gaziantep'e açılmış. Bu taraftan 30 dakika süren bir çatışma sesleri Karkamış'tan da duyulmuş askerler ateşi. Yani bu Carablus'taki güvenlik güçleri meselesi de bir, yani her taraftan böyle devam ediyor. Ee, ve e, Avrupa Birliği'nden de insani durumun dramatik olarak kötüleştiği Doğu Halep'te savaşın derhal durdurulması yaralıların tahliyesi bölgeye acilen ilaç, gıda ve su. Yani ne yiyecek var, ne su var, ne ilaç var hiçbir şey yok orada Doğu bölgesinde. Bu da Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber. Yeni Şafak'tan var. Halep'te şu anda Tıbbi Yardım Örgütleri Birliği Başkanı diye bir şey var. Tıbbi Yardım Örgütleri Birliği diye bir şey var. Daha doğrusu onun başkanı. Halep'te şu anda sadece 3 diş hekimi ve 31 doktor varmış. Bütün Halep şehrinde. Dolayısıyla da kentin doğusunda her 10 bin kişi için sadece bir doktor bulunuyormuş. yani Bir doktorun 10 bin kişiye bakması da imkansız olduğu için... Yani yok diyebiliriz. 300 bin kişi yaşıyormuş orada. Bölgede 3 dişçi ve 31 doktor. Yani her 10 bin sivil için sadece bir doktor var. Zaten 5 yıllık iç savaş içinde e, sırasında 650'den, 650 sivil e, e, sağlık çalışanı öldürülmüş. En az tabi. Korkunç bir durum var Pazar yerine de saldırıdan Görüntüler de aynı derecede Korkunç diyebiliriz Bunlar da böyle İlginç olan bir nokta da Kamışlı'da dün yapılan Korkunç saldırıda iki bombalı saldırıda En az 52 kişinin öldüğü ve Yüzün üzerinde yaralı Bulunduğu ortalığın Cehenneme dönmüş olduğu görülüyordu PYD denetimindeki Kamışlı Kasabası'nda ya da Kamışlı Kürt, Arap, Süryani ve Ermeni nüfusun yaşadığı bir yer ilginç olan şey hükümet yanlısı diyebileceğimiz hiçbir gazetede tek bir satır bile yer almamış olmasıydı bunlara Hürriyet gazetesi de dahil dönüp ona baktım tekrar yani böylesine bir durumda empati sıfır yani kaynak Kürt olunca orada şey yapılıyor diye görmek mümkün. Yani belirgin bir şey var. Kayıtsızlık var. Evet öyle ama aynı zamanda ben bu genel, sizin söylediklerinize Suriye'nin genelini nitelendirebilirim. Bu şekilde düşünüldüğünü nitelendirebilirim. Suriye'deki olaylar Amerika Birleşik Devletleri'nin yine sivilleri vurduğundan başka bir haberden bahsediliyor. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu darbe olaylarının hemen öncesinde yüzün üzerinde insanın Minbiç'te yine aynı şekilde öldürdüğüne dair bir haber vardı. Bunu bu da Türkiye'deki hiçbir haber. gazetede görebilmek mümkün olmadı. Evet aynen devam ediyor. Ama bu yani çok sınıra çok yakın olduğu evet. için çok komşuda çok net bir Duyur. şeydi. Yani sesleri falan duyulurken görmezden geliniyor. O da belirgin bir şey. Neyse Türkiye'de yetkililer henüz istemediler Fethullah Gülen için yine şey, hala istenmedi. Fakat gardiyanda önemli bir haber vardı. Galiba istenecek deniyor. Türkiye'nin dışişleri ve devlet bakanları Amerika'ya gidecekler ve Petrolah Gülen'in e, istenmesini isteyece isteyeceklermiş. E, hatta e, şeyde Bekir Bozdağ da bir bu yerde bulunmuş 10 e, yıllardır darbe planlıyordu. Türkiye'ye verilmezse Avustralya'ya, Meksika'ya, Kanada'ya, Güney Afrika'ya ya da Mısır'a kaçabilir demiş. Mısır'dan bahsediyorlar bu aralar işte bu biraz önce bahsettiğiniz gazeteler. Orada toplanacaklar deniliyor. Be Mısır'da düşünürüz demiş böyle bir tepki gelirse değerlendirir üç, demiş. Dört, de, yani 1, 2, 3, 4 ülkeden bahsetmiş şeyi. Yani tabi Türkiye'nin e, Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine bir liste yani suçları e, kendisi hakkındaki iddiaları işleyen ikincisi bunun kanıtı e, Amerika Birleşik Devletleri hukukunda da federal hukuk içinde de geçerli olan ve aynı zamanda da bir kanıt e, yani sadece dedikodu ya da rivayet rivayetin ötesine geçen kanıtlar isteyeceğini söylüyor ve aynı zamanda bu kararın bir yargıç tarafından verilmesi gerektiği belirtiliyor evet, Abdurrahman Bilgiç de Londra Büyükelçisi Türkiye'nin açıkça billür gibi açık her şey onun tarafından yapıldı demiş bütün deliller ona işaret ediyor diye belirtilmiş bakalım 3 e, aylık bir e, üstü halin sonunda Türkiye hükümeti sadece darbecileri değil bütün e, muhalif gazetecileri 3000'den fazla yargıcı öğretmenleri, bankerleri ve dışişleri bakanlığı diplomatları da dahil pek çok insanı ya görevden el çektirmiş ya da gözaltına almış durumda. 16.000'den fazla devlet görevlisi e, göz altında ya da 50 bini de 50 binden fazlası hatta 60 bine de çıktı yanılmıyorsam şimdi e, işinden atılmış durumda Amnesty International'ın açıklamasına göre Uluslararası Af Örgütü'nün 89 gazeteci e, hakkında çıkarılmış tutuklama yani gözaltı alma yakalama kararı e, ve Kırkı bunların gözaltında diğerleri bazıları saklanıyor demiş. Yurt dışına saklandığı da e, gidenler de olduğu belirtiliyor. 131'den fazla da medya kuruluşu kapatıldı. Tüm olarak büyük bir perde geçilmiş durumda. Özgürlükler askıda deniyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşet haberi 4 noktada toparlamış vaziyeti. O halin ardından çıkarılan kanun hükmündeki ile sadece terör örgütüyle değil, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu edilen yapı oluşum ve gruplarla irtibatı görülmesi için yeterli kapatma için. Böylece keyfi kapatmaların önü açıldı diyor. Medyada keyfi kapatmalar ve bir bakana da gazete, televizyon, radyo ve yayın evi kapatmaya etkisi de verilmiş durumda. Yani artık en temel hakların durumu... E, verilmiş durumda. İki savcıya süper yetkiler verilmiş durumda. Hakim kararı olmaksızın savcılığın yazılı emri yetiyor. Yani bir bakanın emriyle bütün medya kuruluşları kapatılabileceği gibi iki savcı savcının emriyle de süper yetkilendirilmiş savcının avukatla müvekkili arasındaki savunmaya ait belgeleri de el konabiliyor. Şüphelinin mektupları, avukatı ve doktoru tarafından tutulan belgeleri alabiliyor. Polis bilgisayarları belgeleri doğrudan kendisi inceleyebiliyor. Mal varlıklarını da tedbir konabiliyor. Bu çok önemli bir mal varlığıyla ilgili bir şey de. Birazdan söyleyelim. Üçüncü noktada akademisyenlere çok kapsamlı bir cadıaba gerçekleştirildiği belirtiliyor kendini savcı hakim yerine koyan yöneticilerin ortaya çıktığı ve son olarak Mersin'de bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan akademisyenlerin kendilerine herhangi bir tebligat falan yapılmaksızın işten çıkarıldığı haberi geldi. Ve dördüncü olarak da Ermeni bir doktorun tüp bebek merkezi OHAL kapsamında kapatılmış, el konmuş, embriyolar Koç Üniversitesi'ne nakledilmiş, 40 bin hastanın mahrem bilgilerine el konmuş durumda. Kendisinin Ermeni ve Hristiyan olduğunu, Gülen'le hiçbir alakası olmadığını belirten Aret Kamar, kararı bakanlar kurulu aldığı için de herhangi bir itirazda girişimde bulunamamış. Çok yani ciddi bir şey var. Sovyetler 1984 mü desem, ee, bilemedim ama böyle bir durum var ve çok önemli bir başka bir ekleyerek bu ilk yarım saati tamamlayalım biraz taşırarak da olsa ee, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakimler ve savcılar yüksek kurulunca açığa alınan 3049 hakim ve savcının mal varlıklarına el konması istenmiş bunu da ilk defa duyuyorum Cengiz Aktar'la konuşurken bir kısas hukuku uygulandı e, görüşü dile getirmişti. İnsanın aklına e, onu getirmiyor değil. Yani nöbetçi suh ceza mahkemesine başvuru yapılmış Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ceza muhakemeleri muhakemesi kanunun 128. maddesi gereğince şüpheli hakim ve savcıların taşınmaz mallarına ulaşım araçlarına yani binalarına, ofislerine, ulaşım araçlarına, otomobillerine vesaire, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklarına, hisse senetlerine, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el er konulması talep edilmiş bu taşınmaz hak alacak ve diğer mal varlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan başka bir kişinin zil bulunması. Yani başkasına vermişse de o halde dahi el koyma işlemi yapılabilir hükmü de yer alıyor. CMK'nın 128. maddesi. Yani böyle bir durum var. Kamuda da şu anda 66 bin kişinin görevden alındığı. 66 personelin görevden alındı. Sadece Milli Eğitim Bakanlığında açığa alınan kamu personeli sayısının e, öğretmenlerle beraber 42 bin, 43 bine yakın olduğu belirtiliyor. E, en yüksek o. Sonra da İçişleri Bakanlığında 9 bine yakın. Sağlık Bakanlığında 6 bine yakın. O durum var. Bunlar üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütün bakanlıklar dahil Böyle bir şey var Bakanlıkta OHAL kararıyla kapatılan Hastanelerdeki hastaların Ne olacağı sorusuna da e, Mağduriyet yaşanmaları için Gerekli tedbirler alınmıştır Söz konusu hastanelerde tedavi altında olan Hastalarımızın da Kamu hastanelerine nakilleri devam etmektedir diyor. Yani nakledilmiş de değiller Bir kısmı nakil halindeler Böyle Böyle ee, son olarak şeyi de söyleyeyim ee, Hakkari'de iki polis Siirt'e de üç asker şehit edilmişti onu dün e, yeterince veremedik sanıyorum hiç veremedik ee, gece 22-30 sıralarında bombalı araçla saldırı düzenlenmişti polis memurları 25 yaşındaki Hamza Örmak ve 34 yaşındaki Abdullah Bozkurt Şehit olmuşlardı 11 polis 1 asker ve 3 sivilde Yaralanmıştı Bir de Siirt'te Eruh yolu üzerindeki e, Üzerinde PKK'lılar tarafından tuzaklanan Patlayıcı askeri Konvoy geçiş sırasında infilak ettirildi Saldırıda piyade uzman çavuşlar Nuh Kürşat Temiz Yürek Osman Yıldırım ve Er Mikail Yaşada da şehit olmuştu Onların cenaze törenleri de dün yani yapıldı. Toprağa verildi. Bundan da... Bunu da söylememiz... Söyleyerek bitirelim. Açık kaste. Through the small zoo Demokrasiyi dün de çaldık Bol bol çalma fırsatı arayacağız e, Ve bulacağız Diye de ümit ediyorum Leonard Cohen'dan dinlediğimiz Demokrasi şarkısıyla Devam ettik Demokrasi şarkılarına çok ihtiyaç Var anladığım kadarıyla Gazeteciler üzerindeki Büyük şey de Devam ediyor bu arada bir de aradan Hemen e, şeyi de ekleyeyim Eee İçişleri Bakanı Efkan Arla, polise ayrıca ağır silah verileceğini de e, belirtmiş. Bu da e, polisin militarizasyonunun son aşamalarından biri olarak karşımıza çıkıyor anladığım kadarıyla. Polisin ağır silahları olacak. Vardı daha önce 28 Şubat'ta aldılar diyor. Niye almışlar? Sanki bu ülkede 12 Eylül olmamış sanki 71 sanki 60 olmamış demiş. Yani darbelere karşı polisin silahlandırılmasını şey yapıyor e, ağır silahlarla e, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka çeşitli ülkelerde de e, gördüğümüz gibi bir olayın devamını da getireceğini söylüyor. E, bütün e, gazeteciler e, Hilmi Yavuz kendisi teslim olacak e, olmak üzere gitmiş ama gözaltına alınmış hemen 80 yaşında şair, yazar ve kendisinin doktor şey olmadığı için de ilaçları verilmiyor diye bir durumda vardı. Çünkü Devam ediyor gazeteci şey, tutuklamaları gözaltına almaları filan. Cumhuriyet gazetesinde konuyla alakalı şu yorumda bulunmuş şair Zaman yazıları olmamının ötesinde olup biten ne ve sözü edilen terör örgütüyle uzaktan yakından hiçbir ilgim olmamıştır. Benim hakkımda bir gözaltı kararı almışlar. Çantamı hazırladım bekliyorum. Şimdilik bir yorum yapmam doğru olmayacak. Çünkü hakkımda çıkarılmış bir karar bulunuyor. Ancak öğrencilerimiz, okullarımız ve dostlarımız Twitter üzerinden çok sayıda de destek mesajı gönderiyorlar. Bu evet. benim için çok önemli. Ayrıca bir öğretim üyesi, evet. öğretim üyeliği de vardı gözaltına alınmış olduğu sanatçılar, haberini gördüm sanatçılar girişimi de Şair ve Yavuz, Şair ve Yazar Yavuz hakkında yaptığı bir açıklama var ilgililerin gecikmeksizin sağduyuya dönmelerini çağırıyorlar bu gözaltı kararıyla alakalı e, ve e, zaten sarsılan ülkenin imajını bu olayla beraber daha da zedeleneceğinden bahseden bir e, açıklamada yapmışlar. Hiçbir sanat ve kültür insanı görüş ve düşünceleri ne olursa olsun sadece bu nedenle herhangi bir kovuşturma konusu yapılamaz denilmiş. Evet çok sayıda tepki e, bolca e, görülebiliyor. Uluslararası örgütlerden ve Türkiye'nin içinden de. Uluslararası örgütlerden Deutsche Welle'den mesela Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın, Türkiye'nin, e, Türk hükümetini o hal kapsamında aldığı kararlar e, dolayısıyla eleştiriyorlar. Birleşmiş Milletler Düşünce Özgürlüğü özel raportörü David Kayy, Cenevre'de yaptığı açıklamada son 24 saat içinde onlarca gazeteci gözaltına alındı ve medyanın büyük bir kısmı kapatıldı demiş. Eş zamanlı olarak bağımsız gazetecilerin tutuklanması ve medya kuruluşlarının kapatılması kamuoyuna açık tartışmalara vurulmuş büyük bir darbedir diyor. Birleşmiş Milletler K, Yetkilisi Key'in yanı sıra Agit'in Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın basın özgürlüğünden sorumlu yetkilisi Dunya Miyatoviç ortak kaleme aldıkları bildiride Türk hükümetini aldıkları kararları gözden geçirmeye çağırmış. O hal kapsamında Gülen cemaatine yakın olduğu iddia edilen 3 haber ajansı, 16 televizyon kanalı, 23 radyo, 45 gazete ve 15 derginin kapatılması kararı vardı. Ayrıca 20 internet sitesine de erişim engeli getirilmişti. Aralarında Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının ve yöneticilerinin de bulunduğu toplam 89 medya çalışanı ve gazeteci hakkında da gözaltı kararı verildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Mogherini de Avrupa Birliği'nin Türk yetkililerinin hukuk devletiyle temel hak ve özgürlükler alanında en yüksek standartlara uyacağına yönelik beklentisini Çavuşoğlu'na Dışişleri Bakanı'na ilettiği kaydedilmişti. İfade özgürlüğüne büyük önem veriyor Avrupa Birliği. O hal kararlarının alınmasının ardından bu kadar gazetecilerin böyle gözaltına alınmasını ve medya kuruluşlarının kapatılmasını kaygı verici olarak nitelemiş İnsan hakları izleme bir örgütü Human Rights Watch, e, onun Türkiye sorunu S. Sinclair webde bir açıklama yapmış ve e, şiddetle kınıyoruz, kuvvetle kınıyoruz bu yükselen medyaya yapılan saldırıyı, e, Türkiye'nin demokratik e, şeylerini niteliklerini e, daha da aşağı çekiyor demiş kriterlerini Avrupa Gazeteciler Federasyonundan da e, Cumhurbaşkanının sorumlu e, kıldığını söylüyor e, IFJ diye bir şey var işte e, bir de International Federation of Journalists uluslararası e, Gazeteciler Federasyonu da temel insan haklarını ifade özgürlüğünü ve kamuoyunun Halkın bilme hakkını yerle bir ediyor, kapatılıyor. Bu çok vahim demişler. Aynı zamanda Associated Press 66.000'den fazla insanın görevden alındığını ya da işlerinden atıldığını söylüyor. Ve bunun sağlık, eğitim, yargı, çeşitli bakanlıklar, belediyeler ve hatta Türkiye'nin milli hava yollarını, Türk hava yollarını da kapsadığını söylüyor. On binlerce öğretmen ve kamu görevlisi de atılmıştı zaten işten diyor. İnsan hakları izleme örgütü bazı gazetecilerin de ülkeden kaçmak kaçmış olduklarını da eklemiş. Bunu da sabahtan alıyor. Bu haberi almış yani. IPI Uluslararası Basın Enstitüsü International Press Institute, Türkiye'deki gazeteciler hakkında verilen gözaltı kararını kaygıyla karşıladıklarını belirtmiş. Stephen Ellis, bunun gazetecileri hedefleyen gözaltıların sadece birinci dalgası olmasına endişeleniyoruz demişti. Daha bu ilk 42 gazeteci hakkında verilen, sonradan 89'a çıktı. Ee, Orta Doğu'da istikrarı daha da bozmaya, ceza otoriterleşmeye ve cezasızlığa davet çıkarılmış olur diyor buna ses çıkarılmazsa. Sınır tanımayan gazeteciler kuruluşu da Reporter Sans Frontières'de Doğu Avrupa ve Orta Asya masası şefi Johan Bir, yüzlerce vatandaşın canlarını feda ettiği demokrasi temel özgürlüklerin üzerinden geçerek korunamaz. Yani kimse Türk hükümetinin darbe girişiminin ardından anayasal düzeni yeniden sağlama çabasına karşı çıkmıyor ama böyle üzerinden geçerek korunamaz Demiş ve yasal süreçleri emrivaki ve kitlesel olarak tanımlamış. Basını hizaya çekmek için yürütülen bir intikam demiş. Ee, sınır tanımayan gazeteciler kuruluşunun Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu ki kendisi de bir süre, kısa bir süre de olsa gözaltına alınmıştı. Ee, gazetecilere yönelik meşru gösterilemeyecek bir cadı avı. Demiş ve böylesi metotlarla bir gazetecinin Gülen şebekesiyle ciddi bir ilişkisi olup olmadığını ya da darbe girişimine karışıp karışmadığını tespit etmek mümkün değil demişti. Gözaltı listesinde adı geçen gazetecilerde ne örgüt ne darbe asıl sebep meslek diye itiraz etmişlerdi BBC Türkçeden de bu haberleri okumak mümkündü. Böyle bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim. Demokrasi nöbeti diye bir şey de devam ettiriliyor. Aday ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında AKP ve CHP arasında gerginlik olmuş. Cumhuriyet Halk Partili Başkan'ın konuşma metnini yırtmışlar, yırtıp atmışlar. Aydın da oluyor. Demokrasi yürüyüşü yapıyorlar birlikte. Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Özlem Çerçioğlu'yla AKP'lilerin öncülüğünde demokrasi nöbetinin tutulduğu alana gelmiş ve ben de burada bir konuşma yapmak istiyorum, halka seslenmek istiyorum demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, ki kendisi eski Türkiye güzeliymiş, Çerçioğlu'nun konuşma metnini alıp yırtmış. Onun üzerine gerginlik çıkmış. Plat, e, tekme yumruk kavga çıkmış Plat, Büyükşehir Belediyesi'ne ait kürsüyü kurulan platformun üstüne çıkarmak istedi deniyor haberde Doğan Haber Ajansı'nın haberi bu e, ama AKP'liler hiçbir kürsü platformun üstüne konmuyor diye izin vermemişler onun üzerine işte acayip e, tekme tokat savaşı çıkmış küçük çapta ...sonra ama el ele halkı selamlamışlar... ...barış görüşü olmuş... ...o da... ...iyi tarafı... İyi ...haberin kötü haberin iyi tarafı... İki, ...bir önemli şey de... ...dün Cumhuriyet gazetesinde vardı... ...bugün... E, ...Guardian gazetesi de ayrıntılı bir... E, ...şey yapmış... E, ...o da bu... Hainler mezarlığı diye tuzla da yapılan büyükşehir belediyesinin e, son derece e, yani gömülmesine diyanet işlerinin de e, bu darbecilikle darbecilikle ilgili olarak adı geçen daha henüz e, şey olmasa dahi e, hüküm giymiş olmasalar dahi e, ölmüş olanların Cenazelerinin kaldırılamayacağına ilişkin bir şey vardı, durum vardı. Dün e, hatta günün sözü de olmuştu, boş mezarları görünce e, Cumhuriyet muhabiri de sormuştu. E, bu İstanbul'a 45 kilometre uzaklıkta hainler mezarlığı tabelası konmuştu. Her yer kayalık toprağın az olduğu bir mezarlıkta herkesin girip dua okuyabildiği diğer mezarlıkların aksine buraya girişte duada yasak diye bir haber vardı. Seyhan Afşar'ın haberi. Bu haberin bir benzerini de e, hatta boş mezarları da görünce orada bunlar ne diye sormuş. Ve bir inşaat işçisi de buraya gelecek olan yeni hainler için... ...şimdiden hazırlandı, açıldı diye ilginç bir cevap verilmişti. Aynı haberi Associated Press'ten Guardian almış ve işte Kadir Topbaş'ın söylediklerini söylüyor. Yani hiç kimse mezarlarında da rahat etmesinler ve her geçen yolcu da onlara küfretsin ve rahat etmesinler mezarlarında diye... İslami niteliği de tartışılmakta olan ilahiyatçılar, İhsan Aylaçık gibi ilahiyatçıların İslam tarihinde görülmemiş bir uygulama. Çünkü sona erer dediği bir şey. İslamiyet'te pek çok çatışma olmuş ve vahşi cinayetler karşılıklı İslam adına yapılmıştır ama hiçbir zaman şeyde biter diyordu ölümden sonra. Ve İslam tarihinde ilk defa görülmüş bir şey olduğunu söylüyordu. İlahiyatçı İhsan ilaçık. Ama İslam'ın ruhuna ters olduğunu söylüyordu. Yani üzücü acı veren kanlı olaylar yaşandı. Her iki tarafta Müslüman olduğunu söylüyordu ama birbirlerini acımasızca katlettiler. Fakat ben hiçbirinde adını hainler mezarlığı diye koyup oraya cenaze namazını kılmadan defnedip Gelenin geçenin görmesi için de levha asıldığını görmedim. İslam'ın ruhuna da terstir. Çünkü ölenin üzerinden kılıç ve sorgu kalkar diyor. Zaten e, e, suçlu olan kişinin değil, onun ailesinin e, şeyi, meselesi. E, bu. Onlara da ceza verilmiş oluyor tabii böyle. İşte e, Tepeören Mahallesi muhtarı da bu durumdan mustaripmiş, Karaca mahalle sakinlerinden Erdoğan Karaca şikayetler geldiğini söylemiş. Mahalleli daha büyük bir tepki gösterecektir. Bize sorsalardı böyle bir mezarlık istemezdik ama devlet sormadan yaptı diye tepki göstermiş. Associated Press'in haberi de şu, oradaki insanlarla da konuşmuşlar ve şunu söylüyorlar tek gömülen kişinin Mehmet Karabekir diye 34 yaşında bir yüzbaşı olduğu belirtiliyor. İki çocuğu varmış. Onun annesinin verilen habere göre annesi kabul etmemiş oğlunun cenazesini. Dolayısıyla burada yeni mezarlığa görülmüş. Fakat şeyden bahsedilmiyor haberde. Karısının ...ya da çocuklarının anasının... ...durumu çocuklarına haber verildi mi... ...filan ondan bahsedilmiyor... Ee, ...üç yeni mezar olduğunu da... ...söylüyor... Ee, ...yeni açılmış... ...ama kimin geleceği belli değil... ...hemen yakında da bir... ...derme çatma bir köpek barınağı... ...varmış belediyenin... ...daha doğrusu öyle bir... E, ...barınak yapılması... ...çalışmaları varmış... Orada çalışan insanlardan birisi de tepki göstermiş. Guardian'daki bu haber ilginç. Serhan Baturay, 57 yaşında bir gönüllü e, hayvan hakları savunuculuğunu yapıyormuş. Bizim hayvanlarımızın yanında yeri yok bu şeyin demiş. Bu hainin, hainlerin bu, hiçbir yerde yerleri yok demiş. Onlar yakılmalı ve külleri de denizlere, okyanusa savrulmalıdır. Ülkenin hiçbir yerinde iz bile kalmamalı bu hainlerden demiş. Ben bir Türk vatandaşı olarak, Türkiye e, Türk vatandaşı olarak böyle bir şey istemiyorum diye konuşmuş. Guardian'da bu haberde var. Descent of Man İnsanın Gelişimi adlı kitabında e, Darwin özellikle insan bütün canlılarda tespit ettiği bir şeyi özellikle de insan topluluklarının empati olmaksızın kendisini başkalarının yerine koymak altruizm ya da başkalarının yerine özgeci bir davranış olmaksızın hiçbir kabilenin ayakta kalamayacağını dolayısıyla insanlığın evriminin buna bağlı olduğunu söylemişti empatiye bağlı. eğer o haklıysa Darwin ve bugüne kadar da çok sık doğrulandı, hayvanlar arasında da doğrulandı, bu de Teval'in çalışmalarından filan da eğer onlar haklıysa toplumlarda empati yokluğunun ciddi bir çöküşe yol açmasından korkulabilir bunu e, söylemeden geçemedim kaygı verici olduğunu söyleyebiliriz, Can Dündar da eee bir aradan sonra yazı yazmış, yazılarına başlamış Cumhuriyet Gazetesi'nde ve bugün şey diyor. Askeri diktamı polis devletimi seç birini diyorsanız benim tercihim C şıkkı olur, hiçbiri. Darbeciyle aynı safta görünmeme kaygısıyla böyle katı bir otoriterleşmeye, hukuksuzluğa cadı avına, idam hazırlığına göz yumarsak demokrasiyi dualar eşliğinde gömmüş oluruz. Darbenin panzehiri sivil darbe değildir diyor. Yani başında yazının da bir uçurumun kenarından döndük darbeciler kazansaydı bombaladıkları meclisi kapatacaklardı. Sıkı yönetim ilan edip ellerindeki listelere göre kendilerine yakın komutanlar, rektörler, valiler, hakimler atacak hukuku ayaklar altına alacaklardı. Bir cadı avında darbeye direnen herkesi hapse atacaklardı. Kendilerinden olmayan yayınları yasaklayacak, gazetecileri tutuklatacaklardı. Avrupa ile ilişkileri askıya alacak, idam sehpaları kuracak, kötü muamele ve işkenceye yeniden başlayacaklardı. Müdahale sırasında ölen darbeciler kahraman sayılacak, darbeye direnenler de hainler mezarlığına gömülecekti. Boğaz Köprüsü'nün adı halka sorulmadan değiştirilecek yurtta Sul Köprüsü olacaktı. Çok şükür ki kazanamadılar. Hükümet son anda uyandı, halkı sokağa çağırdı, darbe şiddetle bastırdı. Sonra diyor ve bütün olup bitenleri de anlatıyor. işte o, o hali gazetelerin kapatılmasını, gazetecilerin gözaltına alınmasını, hainler mezarlığı açılmasını, Cumhurbaşkanı'nın idam cezası önüme gezisi onaylarım demesini ve halka sorulmadan da 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü adı verilmesini. Yani sonuç olarak diyor ki... E, darbe gecesi saldırıya uğrayan Alivi mahallelerindekilere salayı duyduğunuz halde niye bayramı kutlamadınız diyebilir miyiz diye de soruyor mesela birlik beraberlik havasıyla idam isteriz nidaları ve mehter maaşları eşliğinde yürünen felaketi de göz ağrı edebilir miyiz dedikten sonra darbeciyle aynı safta görünmeme kaygısıyla böyle katı bir otoriterleşmeye, hukuksuzluğa cadı avına, idam hazırlığına göz yumarsak Demokrasiyi dualar eşliğinde gömmüş oluruz. Darbenin panzehiri sivil darbe değildir. Darbenin panzehiri yargının bağımsız, medyanın hür, meclisin devrede olduğu, diktanın değil çoğulculuğun savunulduğu, kin ve intikam duygularının karşısına sağduyunun konduğu, idam sehpalarının değil diyalog köprülerinin kurulduğu ve köprülerin adının hep birlikte konulduğu bir özgürlükçü demokrasidir. İzzet Begoviç'in efsanevi teşhisiyle bitirelim demiş. Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir. Düşmanına benzeyen savaşı kaybeder başlıklı yazısında bugün Can Dündar. Evet, bundan sonra ne olabilir konusunu konuşmak üzere birazdan sizin örneğe bağlanmak üzere şimdi ara verelim. Açık gazete. seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin Merhaba, merhaba. Günaydın, merhaba. Bu Japonya'da devam ediyorsun. Evet. Evet. Evet, e, yani... Maalesef e, bir de öğrenmeye gelmişken bildiğim kadarını da unuttum neredeyse. Öyle mi? Evet. evet. Evet. Bu yani genel olarak nasıl gelişeceğini her şeyin e, konuşuruz diye haberleştik ama e, öncelikle şu Japonya'daki evet. tek kişilik kişisel cinayetler dizisini. Engelli merkezinde basan ama şizofraniye ya da evet. ya başka bir tanımlamasıyla beraber nitelendirilen kişinin hikayesi vardı. Biz Ondan... sadece bir adi haber olarak gördük Türkiye'deki medyada ama daha değişik bir şey yansıması olmuştur muhtemelen Japonya'da. İstersen bir 5 dakika sonra tabii Japonya için bir şok. Yani Japonya'da öyle bizdeki gibi haberler son dakika falan olan bir ülke değil burası. Haber kanalları yok bahsettiğim gibi yani işte Türkiye'de 24 saat haber yayını yapan kanallar e, örneği Japonya'da yok. Belli haber saatleri var. E, ajans hani eski deyimli. E, o saatlerde işte zaten haberler geçiyor. Ama tabii o gün olayın olduğu gün e, yani konu e, gündemdeydi. Çünkü ikinci e, Dünya Savaşı'ndan sonra e, Japonya'da olan en büyük e, en e, ağır katliam diyelim. En çok insanın öldüğü. 19 kişinin ölmesi burada büyük bir bu şekilde vahşice öldürülmesi tabii büyük bir e, travma yarattı. Yani şaş şaşırdı insanlar. Ee, e bıçakla ama, değil mi? E... Hepsini bıçak kullanarak keskin aletlerle evet. yaptı. Evet. Dünyayı engellilerden temizlemek istediğini öne sürmüş bu insan. Ve daha önce de işte Japon parlamentosuna da işte iki şeyli bir sistem var. iki meclisli bir sistem. Oralara da işte mektuplar yazarak engellilerin temizlenmesi konusunda destek istemiş vesaire. Fakat tabi ciddi alan olmamış kendisini. Bir potansiyel tehlike olarak da gören olmamış. Ve ondan sonra da işte bu korkunç cinayete girişmiş. Yani dünyada zaten... Son haftalarda işlenen cinayetlere bakarsak, bu işte şeydi Fransa'da gerçekleşen işte kimse İŞİD, ilhamlı işte şeydi Almanya'da işte saldırılar mesela örneğinde olduğu gibi. Yani bir zaten bir cinnet bir anlamda bir şiddet kabusu geçip gidiyor üzerimizden. Bütün dünyada ve Japonya dahi, Japonya gibi şiddetten çok arınmış bir toplum dahi bundan nasilini alıyor. Size Japonya'yı nasıl anlattım? Şimdi bir kere güvenlik açısını anlamanız için çocuğu olanlar bu örneğimi çok içten bir şekilde anlayacaklardır ne demek istediğimi. Her yere kendi başlarına gidiyorlar. En büyük şehirlerde dahi küçük yaştaki çocuklar bile... Bir mahalleden ötekine ki Tokyo çok karışık bir şehir. Öyle kolay bir şehir değil. Ee, benim mesela zor e, yolumu bulabildiğim, gezebildiğim veya e, gezmeye çekindiğim bir anlamda. E, güvenliksizlikten bir Karma ışıklığından dolayı bir şehir. Ve burada işte çocuklar e, her yere kendileri gidiyorlar. Hatta işte e, Fuji Dağı Ulanın meşhur da e, biliyorsunuz var. Oraya kendi başına 10 yaşında çocuklar diyelim. Ve bayağı bir ciddi bir şey. e, yani saatlerce süren yaklaşık 12 saat sürüyor galiba Tepe İzirve'ye ulaşmak e, emin değilim ama. E, yani ilk etapı sadece 5-6 saat öyle diyelim e, bir dağ. E, ve e, hiç de öyle şey gibi bir dağ değil yani böyle hadi e, <gülüyor> gidelim böyle evet. kolay kolay. E, yukarıya kadar çıkalım. Çünkü oksijen e, azlığından dolayı bir kere kötü bir şekilde çarpabiliyor insanı. E, ve onun dışında bir de öyle dışarıdan çok Fujin'in resimlerini gördüyseniz çok panoramik böyle romantik bir hali var. Böyle özellikle Karlı olduğu zaman. Evet. Fakat ger <gülüyor> gerçekte de öyle değil yani kendisini kırmanırken son derece volkanik böyle şey bir anlamda cehennemi bir böyle bir sanki fantastik filmin içindeymişsiniz gibi bir his veren bir yer öyle ağaçlar, çiçekler, böcekler yok. Dolayısıyla yani bu kadar güvenli, bu kadar aslında işte herkesin her yere her saatte gidebildiği bir ülkede dahi bunun oluyor olması veya keza bir şey kaybetmek, bir şey çaldırmak Japonya'da pek olan bir şey değildir. Nadir çok vakalar bunun oluyor. Ee, dolayısıyla ya böyle bir ülkede bile bu oluyorsa işte dünyamız nereye gidiyor bu işte şiddet manyası nedir diye ee, de insan e, endişelenmeden edemiyor tabi benim, peki... benim perspektifimden kültürel sebepleriyle alakalı bir açıklama yapıldım ya da bir analiz görebildiniz mi? Yani neyden etkilenmiş, hangi motivasyonlardan etkilenmiş bu saldırıyı gerçekleştiren kişi? Daha önce de böyle saldırıların olduğunu biliyoruz Japonya'da. gazı saldırısı vardı metroda gerçekleştirilen. Shinrikyo, evet. Ee, orada da böyle... Şimdi... Evet, orada 12, 12 kişi, 12 kişi yani ölmüştü bu arada, onu da hatırlatalım. Yani o çok tehlikeli saldırı olmasına rağmen bu kadar çok insanın öldüğü bir olay da değildi. Peki, anladım. Söyleyeyim. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin nasıl bir e, şey var, beklendi var, nasıl bir motivasyonla gerçekleştirildi, gerçekleştirildiğinden bahsediyorlar bu saldırıyı. Vallahi işte akıl hastası olduğu söyleniyor. Yani e, bir şey, hakikaten, e, yani bu na nasıl olabilir? Derin kültüre öyle görmedim yani. ben de kaçırmış olabilirim. Çok hakim değilim yani e, şeyde bir Japon uzmanı olduğumu, Japonya uzmanı olduğumu söyleyemeyeceğim şu aşamada. E, fakat e, ya bizdeki gibi ya bir kez Japonların genel bir yaklaşımı şöyle bir analiz yapılmadan önce çok fazla e, düşünülüyor üzerine böyle artık yani bir e, teşhis koyarken de doktorlar burada böyle şey yaparken de yani herhangi bir analiz yapılırken bayağı bir çalışma yapılıyor e, daha önce de benim tanık olduğum hep böyleydi e, yani çok fazla veri toplanıyor buradaki şeyleri dahi hava durumlarını dahi görseniz şey gibidir <gülüyor> Ee, hakikaten bir önceki günün havası daha önceki havalarla dönemlerle karşılaştırmalar falan bir adeta e, ufak çaplı astro tezi doktor tezi çalışması gibi e, çeşit çeşit şeyler e, vardır e, veriler, datalar e, karşılaştırmalı olarak karşımıza çıkar dolayısıyla bizdeki gibi hani e, ekrana çıkayım, e, aklıma geleni söyleyeyim falan gibi bir şeyler pek fazla olmuyor, daha öyle genç bir takım programlar, daha yeni kuşak programlar ama var ama Analiz olarak genelde insanlar çok fazla işte veriyi bir araya getirmeye çalışarak ve çok nasıl söyleyeyim sonuçlu varmakta çok hassas davranan kesin sözler söylemeden konuşuyorlar bu böyledir falan filan gibi şeyleri burada görmek mümkün değil. Evet. Şundan olmuştu. Bizim kültürümüz zaten böyle de ondan dolayı işte bu oluyor falan. Yani şunu, de şunu, da tek şunu demeye çalışmıştım. Daha çok Brevik'in yaptığı saldırıyla ben okumaya çalıştım. o aklıma, Onu aklıma getirdi. Oradayken bu kişinin bu saldırı gerçekleşirken nelerden etkilendiği vesaire gibi şeylerden bahsediliyordu. Ben de görmedim bu saldırı gerçekleştiren kişinin nelerden olduğu. Yani Japonya'da bir saldırı olmuş ve bir anda bir ruh hastası çıkıp orada insanları kesmeye mi başlamış yoksa bunun altında yatan başka sebeplerden var yani bu kişiyi bunları düşündürecek olan şeyler nedir diye Düşündüm ben açıkçası Brevit beraber okumaya çalıştım. ama hmm. ya yani, dedim yani ben özellikle bu konuda bir şeye rastlamadım ama ya yani ben Anladım. de kaçırmış olabilirim? Ee, sonra bu konuya dönelim bak bakayım ben de işte Japon suyulu yaklaşayım konuya evet, bilmeden. Bir de, şey bir, de, bir de bir de yani ilginç, ilginç bir detay gözümüze çarpmıştı bizim galiba Guardian'da yani bir tane Guardian'da bu daha önce bu bir mektup yazınca işte senatunun alt senatonun alt meclise bu şeylerin ile ilgili olarak engellilerin kendisini bir tedaviye almışlar fakat çok kısa denebilecek bir süreyle yani 12-13 gün sonra evet, da i, iyileşti diye gitmiş evet ciddi alım burada ciddi bir ihmal de var çünkü çok ciddi bir tehdit savuruyor aslında önerilerim var ben beni yollayın beni yollayın hepsini keseyim kurtulalım bunlardan finan diye öneri veren bir adamdan bahsediyoruz bu mektubunda açıkça yazmış ha iyileşti diyorlar paranoyası geçti. Göndermişler yani bunu herhalde bunu da tartış tartışacaklardır. Şimdi şöyle bir şey var ya yani yani orada bir büyük ihmal var ama bu, burada herhalde bir toplumsal güven de söz konusu işte bir aşırı özgüven ya yani bir şey olmaz nasıl olsa yani Çünkü biz evet. şiddetten uzak bir toplumuz biz bir şekilde şiddeti elimine etmişiz. E, bu tabi Japonya'nın böyle bir e, şey olduğuna yani 2. Dünya Savaşı tarihine bakınca vs. E, çok e, öyle sağlam, e, hiçbir daha tekrar etmez, bir şiddetten hiçbir e, bir zaman hazır etmemiş bir toplumuz diyecek durum yok e, o dönemleri hatırlarsak. E, fakat e, bu, burada yani dediğim gibi şu an işte çocukların bu kadar işte serbest dolaşabilmesi e, vesaire örneklerinde olduğu gibi ya da işte herkes her saatte kalkıp işte bir kadın mesela burada başıma bir şey mi gelir diye hayatta düşünmez yani gecenin işte kaçı olursa olsun işte yere gider en uca köşeye de gider vesaire yani mesela böyle uyarılar yoktur şu mahalleye girmeyin her şeyde vardır biliyorsunuz yani böyle dünyada olmayan yer yoktur ya oralara gidilmez bu saatte falan burada böyle bir şey yok dolayısıyla bu herhalde psikoloji birazcık etkili oldu yani işte zaten bizde olmaz Evet. Özgüveni. Ama bir yandan tabii geçen haftalarda da daha hep konuştuk. Benim de çok ilgimi çeken bir konu. İşte bu şey tabii Japonya'da işte güvenlik tehditleri, işte Çin'e yönelik özellikle endişelerle ordunun şimdi güçlendirilmesi söz konusu. işte evet. İşte orada yani tabii tekrar İkinci Dünya Savaşı örneği de akla gelince şiddet toplumda bu toplum böyle mi kalır ile beraber korkunç takım yeni örnekler ortaya çıkabilir mi vesaire. Ve aslında işte bu günümüzde internet vesaire bütün bu iletişim araçları bu korkunç cinayetler işleyenlerin de şiddet olaylarına karışanların da dünya çapında birbirine örnek olmasına neden oluyor. Bir diğerinden etkilenebiliyor vesaire. Yani bu, bundan dolayı işte Japonya'nın da belki bu özgüveninin e, sarsıldığı da bir dönem tabii ki. Evet orada da karışık bir zaten durumda Çin Denizi vesaire var. Onlara da tekrar te evet. dönme fırsatımız olacak e, maalesef herhalde. Çünkü gergin durumlar var. Evet. Peki Türkiye'deki e, bu, bu gelişmeler nasıl görünüyor oradan? Yani o hal kararnameleri ve Vallahi, te en temel demokratik çok... haklar e, tehdit altında. Yani mesela ilk olaylar olduğunda işte bu darbe girişimi yaşandığından çok şimdi yavaş yavaş sonradan sonradan analizler yapılmaya başlanıyor. İşte bu dediğim gibi işte bu temiklimi Japonların yaklaşma ve olayla ilgili önce veri toplayıp ne olduğundan öncesine bakıp yaklaşma halleri var. Ee, tabii ki hükümet burada abi, hükümeti kınadı hemen vesaire ama yani onun dışında şey var yani bir analiz yaparken ne oldu ne bitiyor ne olabilir bundan sonrası biraz böyle sorgulanarak yaklaşıyor tabi e, Japonya'nın merak ettiği şeylerden bir tanesi bundan sonra Türkiye nasıl bir ittifak kendine de bakıyor tabi e, Batı ittifakına yakın bir iş olduğu için Japonya ne, ne yapacak bundan sonra Türkiye yani işte Napo ilişkileri krize girer mi ne olur i̇şte Rusya'yla yakınlaşır mı? Çünkü Rusya'yla e, Japonya'nın da arası iyi değil. Aralarında ikinci dünya savaşından beri hala e, çözülmemiş bir takım sorunlar var. Teknik olarak savaştalar. Aslında <gülüyor> Japonya'yla Rusya e, hiç bir ateşkes imzalanmamış tam olarak çünkü. E, böyle bir bakış açısıyla bakarsanız soğuklukları var diyelim yani en azından. E, dolayısıyla işte Türkiye Rusya'yla yakınlaşır mı ne olur? Biraz bunları ders ediniyorlar dibime geldi benim benim üzerinde bu oldu ee, ve tabi Amerikan ordusuyla Amerika çok şu an şeyde destekleşme içinde e, Japonya işte ordusını tekrar geliştirirken e, tekrar e, militer güç işte, haline gelmeye çalışırken Çin'e karşı e, özellikle işte bu Amerikan istileri vesaire var Amerikalı bir e, ortaklık içinde bunu önemsiyorlar. İşte bu, bu dolayısıyla Türkiye'de birazcık bu eksenden de bakıyorlar. Dedi. Onun dışında yani Türkiye'nin dışından bakan insanların Türkiye'nin bin tartışmalarını anlayabilmesi zaten mümkün değil. Ne kadar saatlerce anlatsanız da <gülüyor> hakikaten e, insanlar çözebilecek bir şey durumda olmuyorlar. E, yalnız işte benim mesela duyduğum ilginç bir yorum şu oldu bir Japon akademisyenden. Yani işte Türkiye'de insanlar yani bir olası sonucu olarak e, bu dönemin insanlar herkesinden artık sokağa çıkmayı öğrendiler. Bu da siyaseti değişik biçimde şekillendirecek. Yani ne yönde şu yönde şekillendirir bu yönde şekillendirir diye. Ama insanlar nasıl sokağa çıkma hakkının ellerinden alınmasına pek öyle e, iyi gözle bakmayacaklardır. Hayatta niye o yere niye bu yasaklanıyor konusunda yani şey bakımından söyleyeyim sokağa çıkma gösteri e, e, vesaire konusunda sorgulayıcı e, olacaklardır e, diye duydum Tabii ama biz bu o hali vesaire nasıl atlatabileceğiz ülke olarak yaz Bence e, daha kısa vadeye biz bakıyoruz uzun vadede bu denen doğru olabilir ama e, şu biz, e, haftalar aylar odaklı yaşadığımız için şu aşamada nereye gidecek ne olacak e, işte Türkiye'de işte bu o hal insanların ne kadar işte e, hukuksuzluklar yaşanmasına sebep olacak Masumlar açısından söylüyorum Vesaire gibi şeyler içinde biz yaşıyoruz tabii kaygılar içinde yaşıyoruz. Veya Türkiye'nin işte ekonomisi ne olacak? Türkiye'nin işte bu ittifakları ne olacak tabii sorusu da var bizim işte önümüzde. Onu hala Türkiye'de çok tartışılmıyor herhalde benim gördüğüm kadarıyla ama biraz sorgulanıyor. Şimdi çok Amerika ve NATO suçlanıyor çünkü hükümete yakın medya tarafından. Çok da bir numara Obama gibi falan şeyler evet, var. Evet, dün hatta. Güneş gazetesinin manşeti bir numara Obama şeyin arkasında o verdi emri. Çünkü Rus istihbaratından aldığı bir bilgiye dayanarak Güneş gazetesi manşeti öyle çekmişti. Yani yerine Erdoğan'ı devirip yerine... Vevetullah Gülen ne yakın bir sivili geçirmek istiyordu diye alenen e, Obama'nın fotoğrafını da koyarak vermişti. Tabii ya işte İncirli'ye yürüyüş yapıldı falan. Şimdi şöyle bir şey var yani nesnel olarak baktığımızda ordunun çok önemli bir kısmı Şimdi açığa alındı. Özellikle pilotlardan falan baktığımızda benim gördüğüm bir rakam 200 küsür 13 pilottu galiba. Ve onların yerinin doldurulabilmesi için de yaklaşık 700 tane 675 galiba tam rakam. Yeni pilot lazım. Yani öyle birebir olmuyor da işte bütün şeyle komuta zinciriyle şununla bununla vesaire yani yeni pilot kadar gerekiyor. Şimdi bu kadar pilotu Türkiye'nin tek başına yetiştirmesi de imkansız. Yani bir yandan işte uçaklar belli F-16'lar, şunlar bunlar bir yandan yani eğer NATO ile dayanışmayacaksa bundan sonra başka bir e, ittifakın içine girmesi lazım Türkiye'nin e, ya yani, e, hava kuvvetleri ciddi bir şeye uğradı Çünkü e, akamete uğradı yani bundan sonra işte e, bir şey o, bir e, ortaklık olmadan Türkiye'nin aşamaz tek başına Orada olarak, askeri olarak. İşte orada nerelere yönelecek bir bu soru var. Bir de e, yani işte tutuklu olan e, ve hakikaten şey olanlar, NATO'nun önemli, daha önce geçen haftada vurgulamıştım ben bunu, isimleri var yani komuta, Türkiye'de rütbelileri var. Bu NATO'nun bilmesinin, NATO'nun işin içinde olmasının veya Amerika'nın büyük akıl, üst akıl falan filan gibi bir şeyler olmasının hiç gerektirmiyor. Fakat... Ee, zaten bir kriz yaratacaktır demiştik geçen hafta anımsarsanız. Çünkü birebir çalışılan insanların e, hapiste olduğu e, veyahut da, e, açığa alındığı durumlarda sanırım hapisteler e, şu an tutuklular. E, öyle durumlarda şimdi bu bir, bir haneyi düşünün, bir şirketi düşünün. E, eğer ki sizin yani bir diyalog halinde olduğunuz e, günlük olarak müdürler hapse girerse bir ülkede e, işte, ciddi bir suçlamayla ne olur? O yani ciddi yaptığınız şeyler de e, ilişkinizde e, kribe girer tabii Yani ne olacak bir her şeyden önce o insanların yerine kimler konacak vesaire gibi soru karşımıza çıkar. E, bir de tabii bayrağı ergene ergenek kontrolmaları var. Onda da Amerikan'ın parmağı vardı ben, bilmem ne. Çok aslında uzun soluklu derin askeri travmalardan ve şeylerden bahsediyoruz. ya yani Bunları aşması çok kolay değil e, Türkiye'de ordunun. Ondan dolayı işte dışişleri işleri bakımından da neler olur? Daha az önce sorduğum soruyu tabii ineneceğim. Nerelere gidilmiş? Yeni ittifaklar aranırmıştır. Rusya ile mesela bir görüşme var önümüzdeki şeyde. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan şeye gidiyor Moskova'ya gidiyor. Krizler son iki defa. Ondan dolayı tüm işte, serin kanlı bir şekilde Türkiye'nin bütün bunları yapıyor olması lazım. Ama işte bu basın burada tabii önemli rol oynuyor. Çok fazla bir severan e, yaratılınca işte o bir numara, bu bilmem kaçıncı numara, bu bilmem ne falan filan gibi suçlamalara girişilince zaten bizim e, bu noktaya gelmemizde iki olarak kutuplaşmanın çok büyük bir etkisi var. Evet. Bu kadar kutuplaşılmasaydı herhalde bütün bunlar belki yaşanmayacaktı. Çünkü ordudaki tavsiyelerde, şeyde, her şey e, bir serin kanlılıkla yapılabilecekti. Yani bu kadar herkes birbirine düşman görüyor olmasaydı bu ülkede ortak akılla neler neler yapılabilirdi zaten ama işte Zaten onu yitirmiş vaziyetteydik. Şimdi evet yani artık, artık cenazelerden bile hesap sorulur hale gelmiş vaziyette. Mesela şimdi Hürriyet gazetesi de vermiş bugün kapatılan zaman gazetesiyle ilgili gözaltı listesinde yer alan 80 yaşındaki şair ve yazar Hilmi Yavuz ve aynı zamanda da akademisi. Evet. Dün ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınıyor. Emniyet yani gözaltı ve tutuklama gibi şeyler ya kaçmasını önlemek ya da delilleri ortadan kaldırmak için en yani iki temel şey bizim bütün e, uzun yıllar önce Ankara Hukuk Fakültesi ile ortak derslerimizde de siyasal bilgilerde öğretilen birinci şey buydu zaten usul kanunların usul hukukunun Şimdi bunların tamamen ortadan kaldığı, kaldırıldığı görülüyor. Emniyetten Gayrettepe'deki binasına götürülen Yavuz'un yakınları da doktor raporu istendiği için ilaçlarını da veremedik diyor. Yani kendi Oo, kullanmakta... Çok ciddi, çok ciddi şeyler bunlar. Evet yani ilaçlarını veremedik diyorlar yani ilaç da verilmesini engelleyecek doktor raporu lazım demişler mesela. Yani şimdi işte bu göz altında Bilkent'te bir hocası olan yani ben kendisiyle tanışmıyorum ama gözümün önünde daha birkaç ay önce Bilkent'te asansörde karşılaştım aynı asansörde indiğim çıktığım kişi yani şimdi bu bu durum bir başına bir şey gelse şimdi gözaltı derken 88 yaşında bir insanın da yani. Ee, çok kolay değil zaten ee, heyecanlara tahammül etmesi normal şartlarda değil. Yani ilaç almak da ben e, kendi ailemdeki o yaştaki insanlardan bildiğim e, bir gün dayı kaçırmak büyük şeyleri sebep olabiliyor. Dolayısıyla bunlara gerek yok, bunlara gerçekten gerek yok. Yani e, Kızıl Şahin Alpay e, da işte o da yaşıbaşı olan ve yani darbeci olacak biri olmadığı çok açık biri dolayısıyla işte eskilerin hataları işte Ahmet Çiçek yapılan dediğim yapılan şimdi yine tekrarlanıyor işte daha da vahim bir anlamda şekilde de tekrarlanıyor yani e, çünkü bu sefer e, dediğim gibi bu kadar yaş yaşlı başlı insanlara falan filan gazeteci olarak yazı yazıyor diye bunu yapmaya gerek hakikaten yok e, bunun yerine gerçekten Türkiye'nin zaten çok büyük sorunları vardı şu an daha da büyük sorunları var oturup darbe konusunda yani ben dediğim gibi ben destekleyen kimseye tanık olmadım. Bunu kutlayacakken bir toplumsal gerçekten ya biz bu ülkede beraber yaşıyoruz. Bu ülkenin insanıyız değil mi? Bir şey yapacakken birbirimize bir sarılacakken içimden daha işte bu kadar kısa bir süre geçtikten sonra bir gene korku, endişe, nefret böyle aşırılıklar, aşırı duygular sergileniyor insanlar birbirine karşı bunu yapıyorlar bunun çıkışı olmaz. Polise ağır silahlar verileceğinden bahsediliyor. Evet. E o zaman bir 5 yıl sonra bir 10 yıl sonra da polis darbesini konuşuyoruz. Yani gene aynı sıhhat yapıp yapıp işte hep diyorduk niye askere dokunulmazlık veriliyor? Niye işte bu şeyde Türkiye'nin güneydoğusunda çok ağır askeri harekatlar yapılıyor? Niye insanların cenazeleri bir hafta sokakta kalıyor diyorduk? Niye hatta işte şey Lice'de e, kendi ülkesinin iç, içini bombalayan bir hava kuvvetleri vardı Hatta Nusaybin'de de Bunun yapıldığı iddia edildi ama e, TSK'nın en azından Züce kısmında e, zaten kendi e, Açıkladığı bir şeydi Bombalama e, hikayesi e, Sonra dönüp dolaşıp Meclisin bomba aldığı zamanlara geldik yani Şimdi bu kadar bu şiddet, şiddet, şiddet sarmalı mı Kıracakken e, Ve insanlar şiddetle davranmak Kumharca, nefretle, kinle davranmanın e, kendilerini kıracakken e, tam tersine kemberler yaratılması geleceği de çok çok çok çok tehlikeye atıyor ve Türkiye e, dünyada Türkiye katlanacak bir bir tepe taklak olur Türkiye ekonomik olarak e, bugünkü e, o zaman kişilerin ne yapacağı ne olacağı nereye salıncakça da belli olmaz bunu biraz endişe etmek gerekiyor biz özenli olmak gerekiyor yani ben Türkiye'yi e, çok ağır şu an bir yoğun bakımda hastaya benzetiyorum ve e, sen de yanında sadece bağırış çağırış kavga etmek ve birbirini çentilmek dışında bir şey yapmıyor. Yani düşünün ki a, a, yoğun bakımda bir hastanın yanına girin ve böyle bir yakıp aça şey yapın e, girişin. <gülüyor> o hastanın akıbeti ne olur? Evet. Rahatsız olur. Evet hasta şeyini rahat yaşayamayabilir. Ee, öte yandan ekonomik e, dedin de e, bugün e, çeşitli gazetelerde e, de şeyler var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre yılın ilk yarısında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı %27,9 yani %28 azalışla 10 milyon 740 bin kişi olmuş. Haziran ayında Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 93 düşüş gösterip yani turizmde tarihi bir çöküş yaşandığı haberi var. Öte yandan da gıda fiyatlarının sürekli yükselmekte olduğuna dair bazı haberler de var. Ee, i̇şte evet yani tabi son e, şey. Durumlarla ben evet. Şeyi de gördüm mü bilmiyorum yani Operatör doktor Aret kamerin kurucusu ve sahibi olduğu İstanbul Tüp Bebek Merkezi'ne de El konulması Kapatılması Çok vahim bir şeydi Ayrıca da bütün Bursa'da da büyük bir holdingin Yöneticileri Oğluyla beraber Gözaltına alındı diye bir Kapsamlı haber var yani Büyük bir operasyon tasfiye tenkil ve temizleme operasyonu 3T diyelim ona devam ettiği görülüyor. Bu kaygı verici bir şey yani çok. Hatta bütün mallarına da el konması söz konusu tutukluların yani şüphelilerin tümüyle mallarına bütün banka hesaplarına hatta başkalarının ziliyetliğinde bulunan şeylerine de el konması gibi Kararlar verilmesi de konuşuluyor ki ürperici yani. Evet, kızım yani işte bu can mal güvenliği olmazsa zaten bir anlamda işte kim gelir kim ne yapar. Yani hakikaten bu sorular önümüzde duruyor yani, yani kendi vatandaşlarının bir ilkenin. Ve vatandaşlarının haldeyken tehdit altındaken. O vatandaşları, evet, ve bir de yani hakim ve savcı bunlar. Mal varlığına el konulması talep edilen şeyler. Üç binin üzerinde hakim ve savcı açığa alınanlara işte e, bayağı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine her türlü hesaplarına, hak ve alacaklarına, kıymetli evrakına, ortaklık paylarına, Kiralık kasa mevcutlarına ve mal varlığı değerlerine el konulması hatta başkasının ziliyetliğinde elinde bulunan hallerde dahi el koyma işlemi yapılabilir diye bir hüküm var. Araçlarına, taşım, binalarına vesaire. E valla düşündürücü tabii. Ya tabi bu, bu devir sonsuza kadar devam etmeyince tabii bir geri devir başlayacak sefer. Yani e, çok temel bir şey var. Kendisinin yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Eti'nin nasıl bir numaralı ilkesi. Bölümdeki şeyi gördüksek şu an nasıl bir acı ve travmaya ve geri çıkışa, vuruşa bir anlamda sebep olduğunu gördüksek bu daha da büyük bir şey. De sebep olacak. Türkiye yıllarını yani Avrupa insan hakları, doğuş, yani Türkiye'nin bütün bunlardan saplıp işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Çerçeve'si bunlardan sürüşüp binlerce yıllık yönelim, yönelimini geri bırakıp başka işte birkaç yıl böyle maceralar yapılabilir. Ondan sonra yine direkt dolaşacağı orasıdır. Ve ondan sonra çok ağır bedeller ödenir Yani o yüzden dediğim gibi sakin olmak lazım. Ee, bir çok yanağına hareket etmiş lazım. yorum bakımındaki bir masraf için tekrar yapıyor. Herkes sözlerini seçerken, bu e, nefret ettiklerine de e, şey yönelirken bir gerçekten nefes al. İsterin kanlı düşünsün. Ee, Türkiye'deki bu çerçevesi ola olduğu haliyle, o hal olmayan haliyle zaten e, sorunları çözmeye yetecektir. O çerçevede bir e, çerçeve var zaten. Ya yani dijem bu yani. Evet, e, Japonca'da demokrasi nasıl deniyor? <gülüyor> Araştırmam lazım vallahi yani bilmiyorum. Ya çalışmadığım yerden sordum. Ee, ama yani şey, şunu söyleyeyim, <gülüyor> Türkiye, Türkiye'de demokrasi ne deniyor e, sorusuna gelirsek bugün e, o kelimeyi tamamen unutmuş hale gelirsek e, şaşmayacağım bu görüşü. Şey. O yüzden Hı. bunu yapmayalım. Peki, arigato. Gozaimatsu diyelim sanırım. <gülüyor> evet, arikata Evet, Aynen ben de eğiliyorum elinizi. <gülüyor> evet, evet, teşekkür ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar açık gazle Cem Çetinle spor Günaydın Cem. Günaydın Cem Bey. Günaydın Cem Bey. Yine seyirci an. Evet. Şimdi olimpiyatlarla belki başlamak iyi evet. olabilir. Tabii tabii tabii olimpiyatlarla başlayalım ama olimpiyatlar geçmeden ee, Kendra Harrison ismini bir söyleyeyim. E, hiç fark ettiniz mi bu ismi? Bir şeyler yaptı bu Amerikalı bir kız. E, hayır atlamış olmalıyım. Ta, e, mu muhtemelen Kendra Harrison e, geçen hafta sonu Londra'da e, bayanlar 100 metre engelli dünya rekorunu kırdı. Hmm. E, 12.20 e, bu 28 yıllık bir rekordu. Bulgar Donkova'ya aitti. E, Bayanlarda biliyorsunuz hatta çizimde ona yakın. 10 tane rekor var. Böyle kırılması imkansız gibi gözüken. Özellikle 1983-93 90'lı'larda eee endett bu rekorlar. Özellikle Doğu, doğu, doğu Almanya'nın tabii dopingle evet. aşırı e, şişirmiş sporcuları, erkekleşmiş sporcuları güçlendirilmiş. E, i̇şte Doğu Almanlar var e, çek Cumhuriyeti'nden hatırlarsınız Yanlış bir kat toş var. Çin bir iki tane Çinli sporcu var. Tabii iki üçlü tane de Amerikalı var. Florence, Griffith, Jordan Beckman'a da bahsedebiliriz hatırlatabiliriz ama tabii Kendra Harrison e, muhteşem bir performans ortaya koydu ve 12-20 e, ile az önce ifade ettiğim gibi 28 yıllık rekodun yeni sahibi oldu. Şey de çok ilginç bu Kendra Harrison hayat hikayesi de çok ilginç. 11 çocuklu bir ailenin e, üyesi ama bu 11 çocuktan e, 9'u evlat edinilmiş. E, Herısında bu evlat edinilenler arasında yer alıyor. E, çok, çok ilginç bir hayat hikayesi. Evet. Üniversitede, e, Kentucky Üniversitesi'nde okuyor. Önce futbol oynuyormuş. Daha sonra atletizme yönelmiş. E, ve e, atletizmde yani bu koşu mesafelerinin en zor en tekniklik gerektiren dalında da e, 23 yaşında dünya rekoru kırdı. Ama bir dik not daha hatırlatayım. Ee, bu Harrison'ı e, biz Rio'da izleyemeyeceğiz. E, çünkü kendisi Amerika seçmelerinde kategorisi ancak 6. oldu ve e, Rio vizesini kaybetti. Halbuki e, Amerika'daki seçmelerden önce e, almış olduğu derecelerle seçmelerde de pomacı gösteriyordu ama e, o baskıyı herhalde ...yönetemedi, kendisi de bunu zaten hmm. röportajında belirtti... ...ve Ziyo'da izleyemeyeceğiz... ...bu kıymetli... E, ...Yeni Dünya Dekortmanı'nı... Kendra dekoru... si siyahi mi? Efendim? Kendra siyah mı? Evet, tabii tabii tabii, yani beyaz olması <gülüyor> bekliyoruz... <bektim>. <Bektim. gülüyor> ...olsun ben ha, bir de, yok <gülüyor> e, siyahi, evet... Ee, tabii bu rekor belki 2-3 yıl önce kırılabilir tabii tabi Avustralyalı o Pearson'a hepimiz hatırlayacağız çünkü yüzme metre bayanlar bizim de Türk atletizm sererleri de çok yakından takip ettiği bir dalı çünkü Nevin Yanıt e, koşuyor biz Avrupa şampiyonluğu yaşattı işte e, Londra'lı katlarında e, final koştu ama e, dopingten dolayı ceza aldı kendisi e, onun için ben bayanlar 100 metre engelli yıllarda takip yani yakından takip ettim bir Dağıldı. İşte Pearson olsun, American Rollins olsun. Bu rekoru kırmaya çok yaklaşmışlardı. Kırılması muhtemel e, rekorlar arasında gözüküyordu ve e, her aslında bu başarıyı sergilemiş oldu. Hemen hatırlatayım. E, bayanlarda kırılamayan e, rekorlar işte 100-200 metre Florence Griffith Joyner'ın rekorları var. 1988'inde kırmıştı American Athlete. Daha sonra kendisine kart krizinden dolayı kaybettik. E, 400 metrede Marita Kochun. 47-60'ı var. Ki bu rekora yaklaşabilen Sanya Richards oldu. 2006 yılında 48-70 ile 800 metrede Yermi Lekra Toşvlova'nın e, rekoru var. 1 10.000 metrede Çinli e, Wang Junxia'nın rekoru var. 29 dakika 31 saniye e, Bu rekora e, en yaklaşan Etopyalı Melcamu oldu e, 1953 yani 22 saniye falan yaklaştı. İşte uzun atlamada Rus atlet Krysiakovanın e, e, rekorun işte güllü atmada bir başka Rus atlet e, Soskaya ki bunlar 1980 yılının sonlarında kırılan rekorlar. Diskte e, Doğalman, e, Ringsink'da e, 1988 ve Hepatoma da e, yine Jackie Joyner Tourney Amerika'da da 1988 yılında kırılmış dekorlar, 9 dekor şimdi kırılmayı bekliyor ama tabii e, sadece belki bir iki tane sıkılabilir, diğerleri kırılınır, kırması şimdilik imkansız gibi gözüküyor. Evet e, doğrusu şimdi buradan da demin konuşmuşken e, şeyi e, Doğu, Doğu Bloku o zamanki adıyla evet. e, Doğu Almanya başta olmak üzere sporcuların doping e, meseleleri. Bugünkü önümüzdeki iki hafta sonra mı e, olimpiyatlar çok yakın 5 Ağustos'ta evet. Evet, gelecek hatta maalesef biz e, tatilde olacağız onun için onu konuşma fırsatımız olmayacak açık ama daha sonra nasılsa konuşma fırsatımız olur. Şimdi bunu şeyi söylüyordum ben 11 halterciye doping cezası verilmiş ve bunların doping kullandığı tespit edilen 11 sporcudan 6'sının Londra olimpiyatlarında madalya kazanan isimler arasında yer alması bir de Ruslar Moldova'dan Belarus'tan ve Ermenistan'dan yani Doğu bloku içinde yer alan insanlardan doping testi pozitif çıkan sporcular arasında. Türkiye'den de Sibel Şimşek var. Evet. Onlar da doping kullanılan kullanan Türkiye şeyinden olmasa bile Doğu blokundan olmasa bile Türkiye öyle şeyler de var. Azerbaycan var gene eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında ya da Gürcistan'dan böyle Rusya'dan, Kazakistan'dan ve Azerbaycan'dan isimler de var. Evet çünkü Alten zaten doble onun domine ettiği bir spordalı. İşte, biz de o sürece girdik. Başarılı olduğumuz bir spordalıydı. Naim Süleymanoğlu ile başlayıp Halil Mutlu'yla devam eden süreç. 2004 Atina Olimpiyatları'nda e, Nurcan Taylan e, bize olimpiyat tarihimizdeki bayanlardaki ilk altın madalyayı kazandı. O zaman Taner Sarır vardı. Çok 18 yaşında Ya altın madalya kazandık. Ama daha sonra bu isimler e, yani e, ilk ikisini ayrı tutmak suretiyle e, Taner Nurcan Hep doping problemine sonunda takıldılar. Ceza aldılar. Gittiler, geldiler. E, işte. En sonunda e, Halper maalesef Türkiye'de e, dibe vurmuş e, konumda. Şimdi biz olimpiyatlara e, Türkiye'yi konuşacağız ama e, şimdi hani konu açılmışken biz 21 branşta 103 sporcu ile katılıyoruz. İşte, Halper'te de dört e, isim var ama bu dört isim bir tanesi de e, Türkmenistan orijinli devşirdiğimiz e, sporculardan bir tanesi. Yani yer İsmailov. Bayanlarda da üç tane sporcumuz var ama e, isimlerini e, ben çok fazla duymadım, tanımıyorum. E, Riyoda da çok fazla şanslarım. Peki Cem bir parantez soru sorayım. Yani şimdi bu doping cezaları açıklanıyor ve katılamıyorlar e, hal tercilerin özellikle bu işte batmış olduğunu söyledim. Fakat şöyle bir şey olamıyor Mesela insan hakları gibi konularda işte hukukun üstünlüğü şu bu. E, karışıyorlar çeşitli ülkeler. Ve bizim işimize fazla karışmayın, biz yapıyoruz diye cevap verebiliyoruz. Ee, niye burada da siz bize karışmayın, biz yaparız aslında kendi denetimimizi de, denemiyor mu? Ee, şimdi <gülüyor> bu den, den, işte, doping, Rusya'daki e, doping skandalı ortaya çıkmasında işte siz becerememişsiniz işte Makleren'in raporu bu gerçeği örtüye koyuyor. Yani siz becerememişsiniz. E, Gerekli tedbirleri almamışsınız. Do Doğru düzgün çalışmamışsınız. E, bizi aldatmışsınız. Hmm. E, yani Makleren'in raporunun Türkçesi bu. Ama tabi burada e, şuna da dikkat çekmek gerekiyor. E, bunu maalesef e, bütün dünya yapıyor. Yani bunu Amerika yapmıyor mu işte? Amerika da yapıyor. Şimdi birazdan hmm. e, bir takım tabi uygulamalar varmış işte Rusya'ya karşı başlatılan bir operasyon yani bir soğuk savaş yani sporla bu başladı. tabii e, uluslararası işlerde diğer alanlarda da görüyoruz e, işte Avrupa'nın Rusya'ya ile kimmiş oldu Angol e, işte e, ciddi şekilde e, 28 ülkeye kadar e, ilanın sayısının çıkması vesaire vesaire e, Putin'in eleştirilmesi Rusya çok sık bu, bunları duyuyoruz ve sporla da e, bu süreç devam ediyor şimdi e, Makleren raporunda. Yani yok ki bu raporda yer alan sporcular, işte doping yakalanmış olanlar Rio'ya gidemez. Şimdi bu uygulama biraz çifte standart, iki yüzlülük. Çünkü neden? Rio'ya gidecek atleti arasında mesela bundan önceki dönemlerde doping ceza almış Sporcular da var mesela şimdi Justin Gatlin. Tyson Gay, işte La Merritt bunun sayılabilir. Amerika atletler, e, iki defa mesela Justin Gatlin iki defa doping de çıktı. Beş yıl ben cezası aldı. Ama Rio'da yarışacak. Ama Rus sporcular umaktan e, raporda yer alan ve doping cezası almış olanlar, çünkü şöyle bir kural gitsin diye doping cezası alan Ruslar e, Rio'da yarışamayacak. Ama o işte bir çift standart. Bu karar da geçen pazar günü, bu da çok önemli bir karar bunu geçen haftaki programda konuşmuştuk Uluslararası Diyodan men edilecek mi edilmeyecek mi ee, Uluslararası Olimpiyat Komitesi e, men kararı çıkarmadı ama bunu e, Uluslararası Federasyonlara bıraktı Uluslararası Federasyonlar karar versin e, kendi dallarda yarışacak Ulus sporcuların Diyoda yarışıp yarışmayacaklarına. Ve bazı spor federasyonları e, işte at, başta Atatizm evet. Sonraları küreyi gördük. Ciddi bir şekilde Rusya'da ekartetler zaten. Rusya Sıhhat Federasyonu baştan yaklaşık bir seneden beri zaten. Rus sporcuları kendi yarışmalarını kabul etmiyor. Ama burada da şu soğuk savaş izlerini görebiliyoruz. Yani bazı federasyonlar ciddi bir şekilde Amerika'nın egemenliğinde, Amerikan lobisinin domine ettiği federasyonlar. Bazı federasyonlarda Amerikan Egemenliğini görmüyoruz. O Amerikan egemenliğinin olmadığı uluslararası federasyonlar çok fazla Rus polislerine yıpratmadılar. Yani e, daha hoşgörülü bir yaklaşım e, sergilediler. Ama mesela e, Türkiye'de çok popüler değil. Mesela Kurek'te e, 27, e, 27 Rus polisinden 22'si diyor yarışamaz. E, kararlı Evet yani bu kürekte, yüzmede, yedi kanoda modern petlatlon ve yelken branşlarında da toplam sekiz Rus sporcu daha katılamayacaklar haberi almışlar. Böylece eski yani 68 Rus atletin zaten Rio'ya katılmaması önceden Bursa Spor Tahkim Mahkemesi'nin kas onayının ardından şimdi bir de Uluslararası Federasyonların ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, IOC'nin Kararın ardından 37 sporcu daha eklenince toplam 115 sporcu katılamıyor. Evet. Rio Olimpiyatları ne evet. oluyor anladığım kadarıyla. E bu da çok vahim bir durum tabii. Tabii Rusya için çünkü onlar yaklaşık 370-380 civarında bir sporcu ile Rio'da mücadele edeceklerdi. Şimdi bu rakam 280 90lar civarında ve devam ediyor ya yani bazı federasyonlar. Ee, ...bu şeyi... E, yasakladı açıklamaya devam ediyorlar... Yani, Rus sporcular katılamaz ama dediğim gibi... ...mesela şimdi... E, ...Zio'da e, mücadele edecek... ...bir dönem dopingten yakalanmış... ...işte az önce saymış olduğum... ...atletizm dünyasının çok önemli isimleri de... ...şimdi Amerikalı olup... E, ...diğer ülkelerden de var yani. ...iki tane Çin yüzücü var işte... Jamaika'dan dedi Asafa Powell var... Ee, o da bir dönem dopingden yakalandı. Doping cezası aldı. Tunuslu e, yüzücü var. Meluri e, 2008 e, Pekir Olimpiyatları 1500 metrede altı madalara kazanmıştı. Tenis Dünyası'nda Pinsin yetkiliğinden tanıdığı Martina Hingis var. O da bir dönem dopingden dolayı ceza aldı. İlginç amelikalı atlet Fraser, Johan Black Johan Black 100 metre dünya şampiyonu. Onların da zamanında kariyerlerinde doping e, cezası aldı. Şimdi siz Ruslara e, maklerağın gözünde önünde bulunup e, bu cezaları veriyorsanız o zaman e, doping cezası almış. E, diğer ülke da otomatikman e, riyodan men lazım. E, menetmiyorsanız o zaman e, burada bir ikiyüzlülük var. Yani bu tamamen e, Rusların hedef alan bir operasyonu, bir parçası. Şimdi de burada başka bir e, başka unsurlar da var tabi burada Rusya'nın direkt hedef alınmasına. Şimdi geriye dönüp baktığımda e, dikkat edin, e, bu bayrak olimpiyat e, oyunlarının açılış törenlerinde bayrak taşıma çok önemli bir misyondur. Bunu daha sonra konuşacağım e, Türkiye bölümünde. E, son olimpiyatlarda, 2012 olimpiyatlarında e, Rusya'nın bayrağını muhtemelen kimin taşıdığını hatırlamaz çok çoğumuz. Yani siz hatırlamıyorsunuz muhtemelen. Işim mı? Rusya'nın bayrağını. Evet. Işim Üş, bayrağı değil miydi? Değil, değil, değil, Maria Sharapova. Ha, Sharapova. Evet. Şimdi, Şarapova dediğimiz zaman aklımızdan e, ne geliyor? E, hatırlayın, e, direkt doping geliyor değil mi? Yani Maria Sharapova evet. e, bu e, başında e, dopingli e, çıkan bir Rus tenisiyse. Herkes şoke oldu. Çünkü neden? Maria Sharapova e, en temiz e, Rus sporcusu olarak biliniyor. Rus dinisinin de en önde gelen figürlerinden bir tanesi. Ve e, bu operasyon yani direkt e, Rusya'yı falan bu operasyon yani ilk ateş e, Maria Şerefov'a ya ediliyor. Yani işte, meldenium, bunu daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Yani Meldemium, bu doping maddesi olarak kabul ediyorsunuz. Bunu e, yürürlüğe sokuyorsunuz. Ve bu vesileyle ilk kurban Maria Şerefov oluyor. Acaba bir tesadüf mü? Çünkü mevdemium'un e, bir doping maddesi olamayacağı e, pek çok tarafından konuşuluyor. Yani sporcuların performansını arttıran bir madde değil bu. Oynanan bir büyük bir oyun var, büyük bir senaryo var Rusya'ya karşı. Çok iyi planlanmış, çok iyi çizilmiş. Ee, daha sonra e, Uluslararası Tizim Federasyonu e, Ruslar'ı e, ekat ediyor. Bu da çok stratejik e, bir karar. Çünkü neden? Ee, Rusya'nın işte e, son Londra Olimpiyatlarında kazandığı altın madalyalara baktığımız, madalyalara baktığımız zaman e, Rusya e, Londra'da 82 tane toplamda madalya kazanmış 24, altın gümüş 32 bronz e, en fazla madalya kazandığı dal isim. 18 madalya ile bunların 8'i altın 5 gümüş 5 bronz. Dolayısıyla Şafo'dan şey sonra e, Rusya'ya zarar vermek gerekiyorsa e, ikinci işte, ikinci operasyon, ikinci parça atletizm olması lazım. Dolayısıyla atletizmi e, şey yapıyorlar. Rusya'da atletizm dünyasından evet, başlıyorlar. Evet bu önemli bir şey. Peki biraz da Türkiye'nin durumunu da olimpiyatlara konuşalım. Çünkü az da zamanımız kaldı. Evet. evet. Şimdi de beni ilgilendiren yani şimdi, e, 21 branş gerçekten çok önemli bir rakam yani 21 branşta bizim olimpiyatları sporcu gönderiyor olmamız e, 48 e, bayağı 58 erkek toplam 103 az önce ifade ettiğim gibi e, tabii bu 103 sporcunun otomatikman şöyle bir soru e, sorabilirsiniz ya e, konuştuğumuz için en son karşılıklı bu devşir neler e, bu 103'ün içinde ne kadardır bunun devşirme benim sayabildiğim kadarıyla 20 tane devşinli sporcumuz var. Aslında e, işte atletizm ağırlıklı e, devşinli sporcular. Atletizm dışında e, yüzmede var. işte kanoda var. E, Halper'de az önce saydım. Masa tenisinde var. E, dolayısıyla atladığım dal var. Basketbol var. Basketbol takımında bir tane var. E, dolayısıyla yüzde ee, kaç oluyor? 20'sine. 20 tane %70 %70 dönüşme sporcu. ciddi ve biri de bunun Ramil Guliyev de yeni bir rekor kırmış. Türkiye rekoru 100 ve 200 metrede evet. Türkiye temsil edecek atlet. Evet, Azerbaycanlı. Azerbaycanlı. Evet Grand Prix yarışında İsviçre'de Türkiye rekoru kırmış. Evet tabi ben bunun öz dekolları tabi bu atletlerin kırmış olduğu Türkiye dekolları çok fazla e, önemsemiyorum yani e, kırmaları çok normal e, çünkü kendi yani dallarında bir şekilde başarı yakalamış atletler bunlar. Tabi bizim şu anda çok önemli bir sorumuz var e, bayrağımızı kim taşıyacak yani bu evet. bayrak taşıma olayı e, çok çok önemli. Ee, şimdi bazı federasyonların e, bu konuda e, ciddi bir lobi faaliyeti yaptığını ben gözlemleyebiliyorum ki bunların başında da tenis geliyor. Ee, bir hafta önce tenis federasyonu e, Çağla büyük bir yanda alarak e, spor bakanını e, ziyaret ettiler. Hatta daha sonra federasyon e, bir basın bülteni yayınladı ve huzura çıktı yani borcunun bakanı ziyaretini huzura çıktı ifadesiyle medya kuruluşlarında. Altıda tenis camiasında biraz eleştirilirsin. Yani. Huzura Niye? çıktı öyle mi? Hmm. Aynen bu ifadeyi Federasyon basın Bülteni'nde kullandı. Tabi bir anlam verememiştir muhtemelen tenis camiasında bazı insanlar eleştiri ama bunlar hep o bayrağı taşımaya yönelik lobu faaliyetinin bir parçası. Tabii bu kararı spor bakanlığı Spor bakanınızı verecek. O bayrağı kim taşıyacak, kim taşınacak. Ee, bu da tabii ne kadar doğru. Spor bakanının o kararları veriyor olması. Mesela Fransa'dan örnek vereyim. Fransa'da yeni bir uygulamaya gitti. Fransa Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve 52 tane isim belirlediler. 27 spor dalından olimpiyatlarda yarışacak. O 52 isim belirledi. İşte Teddy Wiener e, onların muhteşem vücut e, Dünya olimpiyat şampiyonu. Işte defalarca dünya olimpiyat şampiyonu olmuş. Muhteşem bir isim. En büyük rakibi de Tony Parker'dı. E, Fransa'da. En çok isim Tony Parker'ın e, bu bayrağı taşımasını istiyordu. Çünkü 35 yaşında son olimpiyatı Fransa'ya da kazandırmış olduğu e, çok büyük başarılar Avrupa şampiyonu şampiyonluğu var. işte NBA'de yıllardan beri sporisi de Fransa'yı temsil ediyor. Yani son olimpiyatı olduğu için Tony Parker taşısı. Nasıl olsa e, Teddy 27 yaşında yani ee, onun bir olimpiyatı daha var e, bayrağı taşıdığı ama parkının böyle bir şansı olmayacak deriyordu ama yapılan seçimlerde Ted e, şey e, bayrak taşıma hakkını kazandı. Şimdi bizde kim bayrağı taşıyacak hala bu isim e, belli değil. Bir hafta kaldı. Halbuki pek çok ülke e, bu isimleri belirledi. Ama belki son ee, ana kadar heyecan unsuru olsun diye yapıyorlardır. Bir başka e, onlar... <gülüyor> heyecan unsuru da şeyde var çünkü yayınlanacak mı yayınlanmayacak mı diye televizyon kanalında Cumhuriyet'in bir haberi var bir... de konuşacağız o He. da çok çok ciddi bir e, problem e, şimdi tabi burada benim fikrimi sorarsanız yani taşıması e, taşımasını ben çok doğru bulmuyorum yani sportif olarak e, baktığımız zaman hiç başarısı yok yani e, şöyle başarısı yok tamam WT İstanbul'u kazandı ama Tamam bu tenis, Türk tenisi için çok büyük bir başarı. Ama olimpiyat kafesine baktığımız zaman e, ben tekvandur son olimpiyat olumlarında Türkiye'ye altın madalyek kazandıysan e, Servet Gül var mesela. Bayrağı taşıyacaksa bu isimlerden bir tanesi Servet Gülün olmasını ben çok normal karşılarım. Ya da e, yine 4 yıl önce Nur Tatar kimsenin şans vermediği bu 20 yaşındaki Genç o zaman 20 yaşında şimdi 24 oldu. Gümüş madalya kazandırmıştı bize ki kimsenin böyle bir performans beklemiyordu. Ya da güneşte ne bileyim, Rıza Kayaalp var 26 yaşında olmasına rağmen 6 kez Avrupa şampiyonu, 2 kez dünya şampiyonu olmuş bir sporcumuz. Son olimpiyatlarda, olimpiyatlarda da bronz madalya kazanmıştı ki Ziyon'un altı madalya kazanabileceğimiz sporcularımızdan bir tanesi. Dolayısıyla spor, bayrağı taşıyacak sporcunun mutlaka uluslararası aynadaki bir başarısı olması gerekiyor buna dikkat etmek gerekiyor ama Türk spor medyasına bakın kim bu konuları konuşmuyor yani kimse bu konularda bir gözüm yapmıyor bir gündem oluşturmuyor çok yani acı işte bu bizim e, ...spor medyamızın, spor kültürümüzün ne kadar e, içler olduğunu gösteriyor. Ve bunun da yani spor bakanın karar vermesini ben çok doğru bulmuyorum. Yani bir karar verecekse, bir komite verecekse... ...bunun e, Türkiye Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin bu kararı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bakanın bu kararı vermesini ben çok doğru bulmuyorum. E, bu arada e, yayın olayına gelelim. O da çok büyük bir e, skandal şu anda olimpiyatları kim yayınlayacak yayın hakları biliyorsunuz Türkiye'de saran grubuna ait normalde olimpiyatları kim yayınlar e, TRT yayınlar yani bu gelenek e, böyledir e, fakat şu anda e, bu yayın haklarını Sarang grubu aldığı için e, daha e, tabi onlar da para kazanmayı hedefliyorlar ciddi paraları kazanmayı hedefliyorlar e, daha şu anda bir anlaşma yapılmamış ama bu da tabi TRT'nin e, bir ayıbı olabilir mi TRT'nin bir mali olabilir mi çünkü mesela Fransa televizyonu kabo televizyonu almış buna 50 milyon vermiş yayın aktarının zamanında almışlar. Yani e, nasıl TRT e, bu konuda e, gereğini yapmadı? ben e, ciddi bir şekilde hayretle bu gelişmeleri takip ediyorum. Yani bir, bu Ve konuda fakat... bir anlaşma hala yapılmamış olması bir hafta kala e, yani artık geri sayımın ötesinde bir durumdan bahsediyoruz. Hala belli değil. Yani Saran grubuyla Türkiye Radyo Televizyon Kurumu arasında bir anlaşma sağlanamazsa dünyanın en büyük spor şevrenini Türkiye'de halk izleyemeyecek deniyor. Yani muhtemelen yapılacak. ya yani Bir de e, şunu da e, Mesela e, bir takım e, kurallar vardır yayıncılıkta. Yani bu tür organizasyonları, bu tür büyük spor organizasyonları bir kere sadece, sadece açık kanallar yayınlayabiliriz. Ee, bu bir kural, bir kanundur. Türkiye'de e, bu e, kanuna imza atmıştı. E, Avrupa'sını tanımayan yayın anlaşması gibi bir şey bu kanun maddesi. Dolayısıyla bir kere bunların e, şifreli kanallardan yayınlanması mümkün değil. Yani yasak e, açık kanallar yayınlanacak ve bu açık kanallar içinde de e bu kadar kapsamlı bir organizasyon sadece mi sadece televizyonda yani evet ama Avrupa Şampiyonası Euro 2016'nın finalini de şifrelemeye kalktı ilk yarısında şifreledi zaten şöyle bir şey ama bir şifreledi ama e, yurdu dışındaki yayınlar şifrelenir ülke sınırları içinde göndermiş olduğu e, frekans şifrelenemez orada ne diyeceğiz canlıydı yani Evet ama e, siz uydudan alıyorsunuz, uydudan aldığınız için evet. ve uydu sadece Türkiye sınırlarıyla e, kalmadığından dolayı sınırlarının dışına da taştığından dolayı bu şifrelerimi de işte o bahsettiğim kanunla e, uygulandığı için izleyemediniz. İşte o yasadan hareket ederekten bunu söylüyorum. E, bir kere TRT ile anlaşmak mecburiyetinde bu, bunu, bu yükün altından ancak... Para açısından söylemiyorum, yayın kapasitesi açısından söylüyorum. Telekom kalkabilir yani ama anladığım kadarıyla e, herkes, herkes e, kazanç paraya bakıyor. Bu tabii çok ciddi bir e, şey yani yanlış skandal. yani bunun bu durumda bizim el koyması lazım. Yani spor bakanlığının bir kere bu, bu duruma el koyması lazım, koyması lazımdı. Yani geç bile kalındı. E, bunun dışında da mesela ee, yine bu konuyla ilgili bir şey size ben söyleyeyim bir yayınla ilgili olarak biliyorsunuz Fenerbahçe Monaco maçı vardı 3 gün önce şampiyonlar ligi eleme turu Fransa'da bu karşılaşma yayınlanmadı dikkat mi? hayır fark etmemişiz ee, e, niye yayınlanmadı çünkü bu maçın yayın hakkını Türkiye'de D-Smart e, elinde bulunduruyordu ve Fransızlardan talep ettiği rakam o kadar yüksekti ki e, hiçbir e, yayıncı kuruluş Fransa'da ee, bu şeyi satın almadı yani ödemedi bu parayı para parayı Ve bu karşılaşma Fransa'da yayınlanmadı. Monaco yani, prens, prensli, prensi prensi cebinden verip yayınlatabilirdi belki. E, bu konuda kulübün prens... evet çok doğru söylüyorsunuz bu konuda kulübün Monaco kulübünün bir girişimi de oldu yani biz bu yayın haklarını alalım kendi internet sitemizden yayınlayalım talep edilen ücret karşısında onlar da geri adım attı ve bu karşılaşma Fransa'ya yayınlanmadı. Mesela bu bile çok üzerinde durulması gereken bir olay. İşte, yani biz de bir şeyleri biz satın alıyoruz ve onun üzerinden çok ciddi paralar kazanmayı hedefliyoruz. Çünkü Türkiye'de mesela böyle bir durum olduğunda Türkiye'deki yayıncı kuruluşlar yurt dışından bir şey için kendi aralardaki rekabetten dolayı çok ciddi paralar ödeyip bu yayını alıyorlar. Ama bakın Fransa'da hiç kimse ...bu ücreti ödemedi. Yani Fransızların parası yok mu? E, var yani bizden daha fazla parası var. Oldu. Ama adamların bir e, koymuş olduğu bir e, limit var, bir sınır var. Bunun üstüne çıkmıyorlar. Yani e, buradan da çıkarmamız gereken pek çok ders var. Türk spor medrası olarak. Eminim çıkaracağız. ben de televizyoncular. Eminim çıkaracağız o dersleri de. Ben <gülüyor> yani çok ilimsel değilim <gülüyor> o konuda. <gülüyor> Peki Cem, bu süreyi de birazcık açtık zaten. Bitirin Var mı başlamış? Şey. Galiba önemli bir şey de yok aslında. Peki, gelecek hafta yokuz. Öyle açık, mi? Açık gazete musunuz? tatile çıkıyor, evet. Ondan sonraki hafta görüşmek üzere diyelim. Ta i̇yi tatiller. Çok Gülüyor. teşekkürler. O zaman görüşmek üzere. Cem çetinle Spor Evet böylece de bitiriyoruz Sam Cooke Çalın Demokrasi şarkılarından En güzellerinden birini Vakti zamanında 1960'lı Yıllarda yapmış olan Adeta standart Sayılan parçalardan biri A change is gonna come Yani bir değişiklik mutlaka olacaktır Dönüşecektir dünya diye Öyle bir dilekle de e, Semkuk'a kulak verelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. keep telling me Help me please But he winds up Çıkkastı